<تصفيق> إلا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربط ورسوله أما بعد أبد قنمس بدعبت ve bu hafta inşallah namazdan sonra yapılan musafahanın bid'at olduğu hakkında olacak inşallah. Yetişirsek daha başka konulara da değineceğiz inşallah. El musafahatu ba'da s-salah Namazdan sonra musafaha yapmak. Ve bu genelde bütün İslam ülkelerinde yaygın bir şeydir herhalde Allah'u alem. Bizim Türkiye'mizde mesela Namazı bitirdikten sonra herkes mescidin havlusuna çıkıyor. Ondan sonra saf oluyorlar böyle derken Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tabii ki bu kesinlikle sünnette aslı yoktur. İnne'l musafahata fi asliha meşru'atun, سواء عند اللقاء أم عند المفارقة. ki: Musafaha asıl itibariyle meşru olan bir şeydir. Yani mustahaptır Tamam mı? İster karşılaştı, karşı şahıslar karşılaştığı zaman, ister şahıslar ayrıldığı zaman. <gülüyor> Örneğin, şahıs misafirliğe gelmiş, yalnız girişte anisat vesilem. <gülüyor> Şimdiyiz bir selam yani elle muşafaha yapmazsak millet yanlış anlıyor. Ama bazı alimler demişler ki ve en doğrusu da budur. Yani girişte meclislere giriş yaparken sadece selam var, musafaha yoktur. Ama karşılaştığı zaman o zaman musafaha var. Veyahut da mesela kap kapıyı çaldığı bir ev sahibi çıktı o an için musafaha yapılır. Ama meclise girildiği zaman aleyhissalatü vesselam veya tashabı tabi'nin etba'at tabi'nin meclislere girdikleri zaman selamı verir. Nerede boş yer görüyorlarsa orada otururlardı. Şöyle tek tek baştan sona kadar musafaha yapmıyorlardı. Ama bazı ayimler diyorlar ki adet olmamak şartıyla arada bir musafaha yapmakta bir ve yok. Özellikle o mecliste yanlış anlayabilecek şahıslar varsa. Örneğin birisi içeri girdi ve kimseyle musafaha yapmadı. Diyorlar ki bak bu adam kibirleniyor gibisi. Ve böyle bir şüphesi varsa o an için musafaha yapar ondan sonra bu konuyu açar. Parantez açar der ki işte Evet ben musafaha yaptım ama doğrusu bu gibi anlarda musafaha sünnet değildir. Sünnet değildir. Bazı alimler demişler ki tahrimen mekruh değildir ama tenzihen mekruhtür demişler. Bazı alimler demişler ki bir sakıncası yoktur. Yani musafaha, Müslümanlar birbirleriyle musafaha yaptıkları zaman kalpleri ısındırır gibisi. Ama doğrusu aleyhissatü vesselam ile ashabının yaptıklarıdır. Bizim dinimiz Kur'an, Sünnet ve anlayışına uygun bir dindir. Onun bunun aklına göre değil yani. Evet. O zaman kişiler karşılaştığı zaman musafaha yapmak gerçekten sünnettir. Ve iki kişi musafaha yaptıkları zaman, genelde musafaha yapıldıktan sonra da sallanıyor, ellerini bırakıncaya kadar diyor ve Vesselam, ağacın yaprakları döküldüğü gibi diyor, o iki kişinin günahları dökülüyor. Tabii her ikisinin de iman üzerinde iseler tabii. Hocam peki üç kere öpme olayı oluyor ya bir sağdan bir soldan. Yok bu öpme yoktur kesinlikle. Kulağa güzel bir şey. En sıkışma değil mi? En sıkışma evet. Onlara değineceğiz önümüzde gelecek inşallah i̇şte. zamanla bunlara değineceğiz çünkü bu konular var. Evet. <gülüyor> Ve burada İmam Tirmidhi ile İmam Ebu Davud'un rivayet ettikleri bir hadiste ve İmam Elbani Rahim Ağa ki bu hadis sahihtir diyor ki اِذَا تَهَا اَحَدُكُمْ اِلَا الْمَجْلِسِ Biriniz bir meclise geldiği zaman selam versin. Tamam mı? eğer رَاتَ اَنْ يَقُمْ فَلْيُسَلِّمْ Kalkıp gitmek istediği zaman yine selam verecek. Sünnet budur. Girdiği zaman, meclise <coughs> girdiği zaman selam verecek. Çıktığı zaman, ayrıldığı zaman tekrar selam verecek. Kendi evine girdiği zaman biliyorsunuz eve giriş duaları var. Bir de evden çıkış duaları var. Manis saat ve Sen bu gibi dualara çok riayet ediyordu. Giriş duaları işte Bismillah ve bu Bismillahir kharacina ve Allahi Rabbine Ondan sonra diyor ki içeri girdiği zaman ev halkına selam verir. Ev halkına bu besmeleyle, bu duayla eve girdiği zaman bir de selam verdiği zaman şeytan diyor ayvah diyor. Bu gece diyor bu evde işimiz kalmadı. Yani aç kaldık. Ama eve girip bu duayı yapmadan, selam vermeden, ehlibeytine selam ve selam vermeden şey yaparsa tamam diyor. Bugün yemeğinizi buldunuz. Yani istediğiniz gibi at oynatabilirsiniz demek istiyorum. Eve girip de evde hiç kimse yoksa veya da iş yerine mesela odasına girer kimse yoksa o zaman ve Vesselam'ın hadisine diyor ki kişi girdiği zaman diyecek ki ''Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin'' tamam mı? Salih kullar ile bizim üzerimizde Allah'ın selamı olsun. Salih kullar kimlerdir? Orada cinler olabilir biliyorsunuz cinlerden kafirler olduğu gibi Müslümanlar da var. Bir de melekler. Çünkü kişide biliyorsunuz dört tane melek var. Sağdan soldan hayır ve şerri yazanlar, ardından ve arkadan Allah'ın emriyle tehlikelerden koruyan melekler var. Dolayısıyla evde olmayan kişiler veyahut otta bir odada bir yere girdiği zaman orada hiç kimse yoksa o zaman hem kendisine hem cinlerden, meleklerden, salih insanlara da selam vermesidir. Dolayısıyla sünnete uygun Müslümanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman selam vermelerim. Diğer başka bir hadis diyor ki mesela iki kişi karşılaştı. Bir karşılaşınca selam verirler. Ondan sonra yürürken aralarına bir ağaç geçti. Veya hutta diyelim ki birisi şu sokaktan girdi, diğeri bu sokaktan. Tekrar karşılaştılar. Tekrar sünnete uygun tekrar selam vermeleridir. Örneğin bir gidişte 5-6 defa ayrılıp karşılaştılarsa o zaman her karşılaşmada selam vermek nedir? Sünnettir. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla meclislere giriş selamdan sonra doğrusu musafaha yoktur. Ve inşallah bundan sonra, bu dersi verdikten sonra inşallah musafaha yapmadıysak herkes anlayacak ki sünnet olmadığı için musafaha yapılmayacak. İnşallah. i̇nşallah. Tamam mı? Ama müsafahâ bazı salavat, fâla şekkî bidâgtiha. Diyor ki, anca namazlardan sonra yapılan müsafahalar bidâat olduğuna dair hiç hiç şek ve şüphesi yoktur. Ve biliyorsunuz kişi mesela sünneti kıldı, selam verdikten sonra sağana diyor ki selam aleyküm, sonra döner selam aleyküm. Bunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Türkiye'de de var, burada da var. Burada bile var. Maalesef şey değil. O zaman bu bu gibi musafahaları mescitte özellikle mescitte karşılaştıysa, eee mescidin dışında karşılaştıysa örneğin. Mescide gelirken birbirleriyle karşılaştılar. Musafaha yaptılar, görüştüler, hoşbaş yaptılar. E safa oturdu, namaz selam verdi. Ondan sonra sağındaki, solundaki kendisi olmasına rağmen ey daha önceden görüştük Tekrar selamu aleyküm veyahut da, e, Allah kabul etsin veyahut nasıl buna kesinlikle bu sünnete uygun değildir. Dışarıda görüşüldüyse o zaman safta bunu yapmak yok. veyahutta selam verildikten sonra tesbihini yaptı derken sağına selam, soluna selam bu da yoktur. Dışarı Tabii ki olabiliyor. Efendim. Tekrar dışarı çıktıkları zaman, tekrar geldiği zaman Ha mesela çok, yani yalnız e, değineceğim hacizane. Hani. Yani biz Türkler olarak camiden çıktıktan sonra yani gördüğümüz kadarıyla çıkıyor mesela bir kaç kişi dışarı camide namaz kıldılar, görüştüler dışarı çıktıktan sonra böyle bir yerde saf duruyorlar. Ondan sonra her gelen Musafaha yapıyor orada duyuyor. Gele Musafaha yapıyor orada duyuyor. Gele ha, bir kaldı. de Allah kabul, etsin, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bu Allah kabul etsin sözü Musafaha ile beraber namazdan sonra kesinlikle yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ashabı böyle bir şey yapmadılar. Dolayısıyla onlar dikkat ettiyseniz biz bundan önceki derslerimizde demiştik ya, Aleyhisselatü Vesselam'ın iki çeşit sünneti var. Bir yaptığı, fiili yaptığı sünnet bir de terk ettiği sünnet. Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği bir şey bizim hakkımızda onu terk etmek sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şey bizim hakkımızda o şey yapmak sünnettir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı şey bizim de onu yapmamamız <gülüyor> nedir? Sünnettir. Yaptığını yapmak sünnet, yapmadığı yapmamak sünnettir. Onun için aile diyorlar ki, es اَسْسُنَّةُ ve وَالسُنَّةُ الْتَرْقِيَّةِ Es-sunnetü'l-fi'liye ay fiilen Ali (s.a.v.) yaptığıdır. Es-sunnetü't-terkiye ay Ali terk ettiği yapmadı. Dolayısıyla Ali (s.a.v.) namazdan sonra musafaha yapıp Allah kabul etsin sözü söylememeyi, söylemeyip de terk etmesi bizim hakkımızda onu terk etmektir. Ama herkes bir aklına göre bir şeyler söyler. İnsanların akıllarına göre din konusunda bir şeyler söylemesi kesinlikle batıldır. Çünkü din akıllara göre değil, mantığa göre değil. Din Kur'an'a, sünnete ve ashabın anlayışına göredir. ذَلِكَ اَنَّهُ لَمْ يَثْبَتْ عَنْ Çünkü diyor ne Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne de ashabın zamanında namazdan sonra musafaha yapıldığı rivayet edilmemiştir. O zaman Musafaha yapılmayacak namazdan sonra Allah kabul etsin sözü söylemekle beraber. Mescide gelirken birbirleriyle karşılaştıysalar mesela ne yaparlar? Musafaha yaparlar. Veyahut namazdan önce birbirlerini görmediyseler ve namazdan sonra dışarı çıktıkları zaman tamam mı? Musafaha yani selam verip musafaha yapmakta bir beis yok. Allah kabul etsin sözü söylemeksizin. Tekabbel Allah'a. Veyahut Tanur olsun, veyahut da haram olsun gibi sözler kullanmak kesinlikle sünnete aykırıdır. Adetlerden olmuş da. Hatta adetlerden. Bunu ne için yapılıyor soruyoruz. Diyecek ki Allah için. E Allah için olan şeyler nedir? İbadettir. Evet. İbadetler neye dayalıdır? Kur'an ı sünnete. Kur sünnete dayalıdır. Ve dikkat ediyorsanız biz demiştik ki, bid'at iki çeşittir bir ibadetle ilgili bidaat bir de dünya dünya ile ilgili bidaat. Örneğin şu lambalar, şu sandalyeler, bu koltuklar hepsi bidaattır. ve Vesselam döneminde yoktu bunlar. Öyle değil mi? Bu evler var mı? Evler bile bu şekilde yoktur. Ama bu dünyevi konusunda olan bidaatlar, arabalar, uçaklar mesela geçmişte kılıç at vardı, deve vardı, eşek vardı, katır vardı. Şimdi uçak var, araba var, memle var, savruf, füze, füze var, şu var bu var öyle değil mi? Ha o zaman dünyevi bid'atler bir şeylere yani oluşan şeylere her ne kadar lugavi yönden bid'at deniliyorsa da din konusuna girmiyor. Din konusuna giren bid'atlar ile amel etmek kesinlikle batıldır. Çünkü diyor ki Aleyhisselam ne diyordu? Resale <gülüyor> <gülüyor> kim bir amel yapar, yapmış olduğu o amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel nedir? Merdüttür, makbul değildir. Tek kelimeyle. Ölçü Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetidir. İnsanın, daha doğrusu Müslüman insanın, Müslüman insanın ameli, ameli Allah katında kabul edilebilmesi için iki şarta ihtiyaç var. Bir, kattaki ihlas yani Allah rızası için yapmak, niyet. iki yapmış olduğu amel, kalbin ihlası ile beraber veya artı Halisa-tü's-sem'in sünneti ve sünnetine uygun olması. Dolayısıyla önemli olan sünnettir. Senin yaptığın amel sünnete uygun değilse din konusunda o amel merdüttür. Daha doğrusu olmayıp da sen oluşturduysan Allah korusun o ameli oluşturan kişinin yaptığı amel ile daha başkası yaparsa o kişi öldükten sonra bile onun amel defterine günah yazılacak. Onun içerisinde sem diyor ki Men amila sünneten hasene. Derye men men amila sünne siiye. Tam. Bijahtaman ahdtha. Burda ki ahdtha eşe? Men ahdtha fi amrinani di. Men amila. Yo yo. Derye Çünkü bir icat etmek ile ilgili var. Bir de o icat edilen şeyler amel etmek var. Yani bir kişi icat etti. Birisi geliyor o icat edilen amelle, bidaatla amel ediliyor. Tamam mı? Dolayısıyla o icat eden muktedirdir. Ve ileride zamanla önümüzde gelecek, ve Sem diyor ki, bidaatı oluşturanın diyor tövbesi Allah katında makbul değildir. Düşünün. Çünkü bu bidaatı oluşturan, yani ibadeti icat eden, oluşturan kişi, kafasına göre oluşturuyor. Ve ibadetler genelde delile dayalı olduğu için deliller kimdendir? Allah ve Resulündendir. O zaman bu kişi Allah ve Resulünden olmayan bir bir ibadeti oluşturuyorsa o zaman bu oluşturan ibadetler Allah ve Resulü adına oluşturuyor. O zaman demek istiyor ki Allah ve Resulü bunu ne yapıyor? Emrediyor. Allah ve Resulün emretmediği bir ameli kişi kalkıp da oluşturup da insanları da o amele teşvik ediyorsa o o zaman o insan ne olmuş olur? Müşerrih olmuş olur. Kanun koyucumuş olur. Dolayısıyla niçin bazı insanlar Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen insanları tekfir ediyorlar? Daha doğrusu kanun koyucuları. Yani çünkü her Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kişi kafir olmayabilir. Ama şeriatı kaldırıp da, şeriat olup şeriatı kaldırıp da şeriatta zıt bir kanunla, beşeri bir kanunla, yani şeriatı izale edip, beşeri kanunu dikte ederek insanları bu beşeri kanunlarla idare ediyorsa o zaman bu insan ne olur? Kafir. Bu insan kafir olur. Niçin? Çünkü bunu bilerek yapıyor. Ama o oluşturulan, o oluşturan beşeri kanunla hükmeden daha başka birisi kafir olabilir, kafir olmayabilir. Nasıl? Eğer o tekniğin, teşrih edilen kanunlarla hükmederse ve bu hükmünden de rıza gösterirse o zaman o da kafir olur. Ama yok bu kanunlar razı değilse o zaman kafir olmuyor. Ne olmuş oluyor? Fasık olmuş oluyor. Onun için Allah'ın hükmüyle hükmeden Müslümanlar kafir değildirler, fasıktırlar, zalimdirler. Ve ayette biliyorsunuz üç tane ayet var melen la yahkum bima anzalallah fa ulaihe fa ulaihe'humu'l Bu Din konusunda, bütün din konusunda sadece yani hakimlerin yaptıkları tahkim değil. Bu bid'ati oluşturan kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmediğinden dolayı kafir olabilir, kafir olmayabilir. Nasıl? İcad eden çünkü Allah Resulü'm <gülüyor> diyor ki bid'ati oluşturan, icat eden kişi Allah katında tövbesi yoktur. Tamam mı? Allah korusun ve İmam Tirmizi rivayet ettiği hadiste ve İmam ebul diyor ki hadd-i hadisun bu hadis sahihtir. Ha o zaman Allah ve Resulü adına oluşturulan ibadetler, icat edilen ibadetler Allah katında en büyük günahtır. Onun Hazreti Muhammed ve ezberletmiştik hadis. Ne diyor ve sellem? Benim söylemediğim diyor. "Lätetzebale <gülüyor> fel yelicnar." Fi rivayet-i ukhra "felyetebawa minen nar." Hey, benim söylemediğim bir sözü benim söylediğimi diye söylerse daha ölmeden önce ölmeden önce kendi yerini cehennemde alsın. Çünkü bu adam gerçekten cehennemliktir niçin? Çünkü yani ve Muhammed'e iftira atıyor, Allah'a iftira atıyor. Allah söyledi, Resulullah söyledi. Ömer yani normal bir insanın söylemediği bir şeyi tamam mı? Başka bir kişi dese ki söylemişse o insan duydu. O zaman kızar öyle değil mi? Kızar. Yani sen bir şey söylemediğin halde kalkıp başka biri diyor ki Muhammed böyle söyledi. Sonra bu söz sözü işitince diyorsun ki ben bu sözü söylemedim. Neden benim hakkımda bu şekilde konuşuyorsun? Kızarsın. Ki bu din konusunda Allah ve Resul adına konuşmak veya Allah ve Resul adına ibadetler oluşturmak kesinlikle Allah katında en büyük günahtır ve bu küfre kadar gidebilir Allah korusun. Evet. Demek ki namazdan sonra musafaha yapıp Allah kabul etsin sözü veyahut da haram olsun veyahut da nur olsun gibisi kesinlikle bu nedir? Bu bidattır Ve bu bunu söylüyorsa da bundan bir miskazlarına kadar sevap almıyor. Diğer bir vidaat ise diyor ki Musafahat el-mu'tem el-imam yevmul cüm'a El-mu'tem el-imam yevmul cüm'a Ve biliyorsun özellikle meşhur olan bir hatip veya bir imam mesela cesaretli bir şekilde konuşuyor. Özellikle tavati sistemlerin hakim olduğu yerlerde bu imam bu hatip böyle hiç korkmadan hakkı konuşuyorsa bakıyorsun ki halk onu sever. Bazıları minberden inince o birinci sıfta olan insanlar bazı ülkelerde hemen imamın abasını öpüyorlar. Omuzunu öpüyorlar. Göğsünün şurasını öpüyorlar. Bazı yerlerde şurayı öpüyorlar. Bazı yerlerde şurayı öpüyorlar. Bazı yerlerde abasını öpüyorlar. Teberrük ediyorlar. Yani sözde yani, bu adam işte cesurdur, şöyledir, hakkı konuşuyor falan filan. Bazıları öpmüyorlar. Hutbe ve e, namaz bittikten sonra... Herkes birinci safta olanlar veyahut da arka safta işte onu sevenler ne yapıyorlar? Hurra! Herkes mihrabin yanına ve o kişiyle ne yapıyorlar? Musafaha yapıyorlar, elini öpüyorlar ve ota başını öpüyorlar. Bu da kesinlikle bu nedir? Bu Ali Aleyhisselatü vesselam minbere çıkıp hutbesini verdikten sonra hiçbir sahabi onun önünden kalkıp ne elini öpmüştür ne başını ne de abasını. Hmm. Namazdan sonra da hiç kimse kalkıp onunla musafaha yapmamıştır. Daha doğrusu bazılar da musafaha yapan yani şey selam verirken imam oturuyor mesela. Ne yapıyor kişi orada oturuyorsa böyle selam veriyor ve eğilerek böyle eyle eyle arkaya gidiyor. Hmm. Yani imama karşı veya da o artık vaiz mi, müftü mü, hatip mi neyse ona karşı bu saygıyı göstermesi. Bu da sünnete aykırıdır ve kesinlikle caiz değildir. Özellikle inhine yapıyorsa biz daha önceki derslerimizde anlattık. Allah'tan başkasına inhine yoktur. İnhine nedir? Eğilmek. inhine, inhine rükudan biraz daha az. Yani kişi böyle kaimdir. Buna inhine deniyor. Buna rükû deniliyor. Buna ise sucud deniliyor. Dolayısıyla özellikle demokratik ülkelerde maalesef şiddet bu baş salamlaşması çok yaygın Ve tahmin ediyorum hepiniz askerlik yaptınız. Özellikle ast ve üstlerin yani ast kafasında tekke yoksa kep yoksa, şapka yoksa salamı neyle verir? Başı. Başıyla verir. Esas düşe durarak ve me'al esefiş şedid yani hepimiz buna düştük. Rabbim Celle Celaluhu bizi affetsin. Çünkü istemeyerek özellikle şuurlu olan insanlar istemeyerek yapıyor. Çünkü yapmazsa e işte disipline askerliği bitmez yani tanıdığımız bazı kardeşlerimiz vardı adam 7-8-9 sene askerlik yapıyor sırf bu işlerden dolayı hep disiplinle veriyor adam salam vermiyor şapka takmıyor memle yapmıyor subay as subay as üst takmıyor ve adam hep disiplin disiplin disiplin adam hayatı boyunca asker <gülüyor> tabii ki bu da doğru değildir ha, o zaman kerhen bunu yaptığımız zaman inşallah sorumlu değiliz niçin veyahutta bu konuyla ilgili delil nedir ammar ben Yasir radıyallahu ta'ala anhin işkence iken, tamam mı? Ona küfür sözü söyletip ve dininden döndüğünü söylettikten sonra ağlaya ağlaya onu bıraktılar. Aleyhisselatü Vesselam'a gittiği zaman dedi ki ne oldu sana? Yani? Dedi ki işte böyle böyle. Dedi ki ya Ammar, sen o sözü söylediğin zaman kalbin nasıl? Dedi ki vallahi ya Resulullah kalbimde bir miskazerre kadar şek ve şüphe yoktu. Ve kalbim hiçbir zaman lisanıma uymadı. Sadece o dilimde kaldı. Bir dahaki sefer seni aynı şekilde yakalayıp işkenceye tabi tutarlarsa aynı sözü, kurtulmak için aynı sözü söyle. Bu ruhsata başvurdu. Bu gibi şeyler de ruhsattır. Biz Bilal-i Habeş radıyallahu anh baktığımız zaman hazimete sarıldı. Dininden dön, Muhammed'e küfret, tamam mı? Tekrar dinine dön diye asla dönmedi ve işkence yapa yapa yapa ta Abu Bakr onu azad edinceye kadar. Yani para karşılığında onu onların ellerinden alıncaya kadar. O zaman kerhen istemeyerek yapıldığı zaman bir üstün altında olduğu o zaman örneğin askerlik gibi o zaman bu kişi istemeyerek kalben bunu benimsemeyerek bunu verdiği zaman bu gibi selamlar veyahut da esas duruşlar bu nedir? Bunda bir sakınca yoktur. Ama isteyerek, benimseyerek, severek yapan kişiler kesinlikle bu nedir? Masiyettir. Masiyettir eğer ona ibadet etmemek şartıyla. Yok Allah korusun. Büyük ast ise ve o büyük asta yapmış olduğu itaat ve selamlaşma Allah Celle Celaluhu'nun kanunları üstü görüyorsa Allah korusun o kişi küfre düşmüş olur. Ama kafir olabilir, kafir olmayabilir. Nasıl? Ve buna biz ne yaptık? Anlatmıştık. Niçin? Çünkü bu adam cahildir. Öyle terbiye edilmiş, öyle yetişmiş. Bu adam küfre düştü ama kafir olmayabilir. Onun için ayimler diyorlar ki لَيْسَكُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ kufru عَلَيْهِ Ey, <gülüyor> her küfre düşen kişi ille de kafir olacak diye bir kaide yok. Niçin? Çünkü müteevvil olabilir, mukallit olabilir, cahil olabilir, ikrah edilebilir. Tamam mı? Dolayısıyla bu gibi şeyler onda haiz ise o zaman bu kişi amelen küfre düşmüş olur ama inanç ve itikadi yönden kafir olmuyor. Evet, o zaman memumların cami imamına, cami imamı özel olarak böyle doğrudan mihraptayken ona gidip selam vermek veyahut da selam verdikten sonra böyle arkaya eğilerek arkaya çekilmek veyahut da selam aleyküm elini göğsüne koymak bunlar kesinlikle aslı yoktur. Bu özellikle biz Türklerde maalesef şiddet bu çoktur. Yani selam verip ellerimizi göğsümüze koymak bu yoktur. Hanisat ve semin yapmadığı bir şeydir. O zaman hayisat ve seminin yapmadığı şeyse biz bunu ne yapacağız? Terk edeceğiz. Ve güzel bir uslupla birbirimize anlatmaya çalışacağız. Zamanla inşallah dininde samimi olan insanlar bu gibi hareketleri terk edecekler. <gülüyor> İmam Elbani değil mi hocam? Ben, ben... Yani İmam değil mi? <gülüyor> yani bu kaide usul-u olan bir kaidedir ama İmam Elbani bu sözü çok tekrarlıyor. Bu usul yani usulcuların üzerinde ittifak ettiği bazı kaidelerdir. Saba imanına da öyle yapıyorlardı. Biz Mekke'deyken toplanıyor elbisesini falan. <gülüyor> Özellikle yani yani bazı tarikat ehli olan insanlar şeyhlerine karşı maalesef-i bu gibi aşırılıkları çoktur. Yani mesela tarikatın şeyhi bir meclisteyken herkes dilsiz kesilir. Elleri göğüs böyle sanki namazda girmiş kuyar, Göğüsleri gözleri önünde ona bile bakmaya şey yapamıyor. Yani bu... Ediyor. He, yani bu öyle... Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den daha büyük bir insan var mı insanlar arasında? Ashab onun yanında gayet şimdi bizim oturduğumuz gibi oturuyorlardı. Yani bir... Bu esas duruş ellerin göğüs üzerinde olması, tamam mı? Bağlanması ve gözleri öne dikmek bu sadece namaz esnasında Allah'a karşı yapılacak olan bir Esas duruştur. İnsanlara karşı değil. Tamam mı? Bir de sevgiler kalptedir. Azalarda değil. Örneğin biz zamanla değinmiştik bir de zamanla yine değineceğiz zaten. Mesela gelen kişiye kalkmak. Ve buna acizane ben devamlı buna değiniyorum. Örneğin bir kişi geldi. Şeytan gibi ondan nefret ediyorum. Ama ondan korktuğum için veya da efendim zengin olduğu için veya da olduğu için Yakcılık yaparak, nifak yaparak onun önünden kalkıyorum. Ne anladık şimdi bunu? Yani sen o kişiden Allah için kişiden nefret ediyorsun ama kalkıyorsun. Ama o kalktığın zaman herkes seni, sen ona saygı gösterdiğini gö anlıyor değil mi? Halbuki sen ona saygı göstermiyorsun. Ya parası için kalkıyorsun, ya mansıbığı için, makamı için ya da korktuğun için. Dolayısıyla şahıslara kalkmak kesinlikle yoktur. Ve bunu bir zamanla değineceğiz inşallah. Ha o zaman bu nedir? Bu nifaktır. Kalp kalp şey sevgi kalplerdedir. Sen kişiyi sevdiğiniz, halis. Onun için halis de diyorlar ki. Yok Enes radıyallahu teala diyor ki. Allah Resulü ve selam ashab ashab yanında en değerli insandı. Ve onu en şiddetli bir şekilde seviyorlardı ve o bir meclise geldiği zaman buna rağmen hiç onun önünden kalkmıyorlardı. Kişi nasıl oturuyorsa o şekilde. Ama şimdi biz mesela büyüyümüz bir geldiği zaman ayaklarımız uzanıksa ne yapıyoruz? Kendimize çeki düzen veriyoruz. Yani o zaman sahabeler öyle bir şey bile yapmıyorlardı. Hz. ve (s.a.) meclise girdiği zaman orada boş yer mi gördü? Sağım veriyor mu? Orada oturuyor. Böyle gelip de şeylerde oturmuyor. Ebeden. Boş bulduğu yerde <gülüyor> oturur. Ve onun için Arabi geldiği zaman soruyor. Men Muhammed? Eben, eben Abdullah. Abdullah oğlu Muhammed aranızda kimdir? Geliyor. Çünkü hepsi aynı kıyafet, aynı şekil. Koltuk yok, sandalye yok, İnşallah. bir şey yok. Giriyor. Muhammed'in kim olduğunu bilmiyor adam. Şu özelliğe bak sen. Şu tavazuğa bak sen. Aleyhisselatü Selam çok mutavazi bir insandı. Dolayısıyla Müslümanlar bu tavaziyi, bu ahlaka Aleyhisselatü Vesselam'dan almak lazım. Onun için Umman Aişe'ye sordukları zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını sordukları zaman dedi ki hiç mi Kur'an okumadınız? Onun ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Müslümanlar birbirlerine karşı hüsnü niyetli olmaları gerekiyor. İçeri girdi benimle musafaha yapmadı. Ben hemen kalbime ona karşı buz etmeyeceğim. Yok bana musafaha yapmadı. Müslümanlar kalben birbirlerine karşı sevgili olmaları gerekiyor. Hemen su izan yapmayacak. Ondan sonra bir kişi selam verdiği zaman bir cemaatten bir kişi selam verse yeterlidir. Örneğin geldi, asalamu aleykum dedi. Hiçbir kimse selam vermese, bir kişi selam verse yeterlidir. Ve 20 kişi geldiler meclise. O 20 kişiden bir kişi meclise selam verdiyseler, verdiyse yeterlidir. <gülüyor> Ama kişi ne diyorlar ona? Çiğde ne diyorlar ona? Türkçe. Hapşırma. Heh, Hapşır mı? hapşırmak. Hapşırıp hapşırdığı zaman elhamdülillah derse o mecliste olan herkesin üzerinde yerhamukallah demesi onun hakkıdır. Selam gibi değil dikkat edin. bunu bazı şahıslar karıştırıyorlar. Bunu bunun için buna değindim. Geçen gün bir yerdeydi. Böyle dediler ki ya bir kişi dese ki yerhamukallah yeterdi. Yok. O Müslümanın, Müslümanın üzerinde olan hakkından birisidir. Ama selam öyle değil. Selam 20 kişi bir meclise giriyor. Bir kişi selam verse yeterlidir. Veya bir kişi geldi. Mecliste 20 kişi var. Bir kişi cevap verse yeterlidir. Ama apşırmada, ama Elhamdülillah demeden ona yerhamukallah denilmeyecek. Elhamdülillah derse diyecek ki, yerhamukallah. O da diyecek ki yehdine ehdikum Allah ve aslahbeelikum diyecek. Tamam. Hocam <gülüyor> <gülüyor> Hakkın muslim selam olduğu gibi bu hapşırma da var. Yani bu olması lazım. Bu da yani tek kişiyiz. sen diyelim ki sen meclise girdin, bir yerden girdin. Onun üzerinden geçtiysen onun hakkından <gülüyor> olan şey selam vermektir. Onun için bu da İmam Elbani Rahimeullah ve bu çizgide olan alimler de bunu şey yapıyorlar. Burada alimler yani Hanbeli fukahası Söğüde Arabistan'da selamı sünnet olarak veriyorlar. Onun için İmam Elbani diyor ki çünkü selam iki çeşittir. Bir indel liqa bir de el ifşa var. Efşü selame beynekum. Bu efşü selam ey bildiğin ve bilmediğin herkese selam vermek. Yolda gidiyorsun kimi görüyorsun? Selam Tabi Tabii Müslümanlara. Ama Müslüman değilse, Müslüman olmayan insanlara onlara selam verilmeyecek. Selamun aleyküm. He efendim. Esselamu aleyküm. Yoksa müdaydemeyeceksin. Gerek yok. Aleyküm. Bu Yahudilerin Müslümanlara veya Tanzil'de selam söyledikleri sözdür. Yani kafirlere selam vermeyeceksin. Merhaba, iyi akşamlar, nasılsın, iyi misin gibisi. Tamam mı? Dilleri neyse. Ama Müslümanların arasındaki parola veya da işaret veya orada şiar selamdır. Onun için İmam Al-Bani diyor ki indel diyor selam cevabı farz olduğu gibi indel lika yine farzdır. Örneğin sen eve girdin odaya girdin hanımın oturuyor. O an için hanımına selam vermek senin üzerinde vaciptir sahi görüşe göre. İçeri girdin oğlun kızın oturuyor. Ona selam vermek vaciptir. Odaya girdin selam vermek vaciptir. Mesela e, Patronsun mesela, fabrikadasın, girdin şu amirin yanına git, şu işçinin yanına gittin, Esselamu Aleyküm demek vaciptir. Ama patronun işçiye selam vermek çok ayıptır değil mi? <gülüyor> <Tabii canım. gülüyor> Çünkü bu küçüktür, bu astır, o üsttür. yani burada eh, olur mu? Küçükler yani. Bu fakirdir, fakir zengin'e selam verecek. Oysa ki ayakta olan, oturan kişiye selam verecek. Tamam mı? yürüyen, oturana selam verecek, küçük büyüğe selam verecek. Yani bu riayet var. Dolayısıyla burada endellika selam vaciptir sahih görüşe göre. Her girdiği zaman, karşılaştığı zaman selam vermek vaciptir sahih görüşe göre. Cumhur'a göre sünnettir ama İmam Elbani bunun vacip olduğunu gösteriyor. Boş yani. içinde, Efendim? Ben de çoğalığım Başta söyledim ya, boş eve girdiğin zaman, oda, ev nereye gidiyorsan gir, tamam mı? Yani o zaman selamu aleyna ve ala salihin diye selam verilecek. Ama kimisi varsa tamam O kişi de Müslümansa o zaman ona selam vermek sahih <coughs> görüşe göre عند el ifşa değil عند el selam vermek vaciptir. Ama عند el ifşa sünnettir, vacip değildir. Evet. Diğer bir bitaat ise meshul vecihi indesimâ ismi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem o maalesef işlediği bizim Türkiye'de bunu Hanefiler de yapıyor Şafiiler de yapıyor maalesef işlediği Allah yani ezan okunduğu zaman şedü enne Muhammeden Rasûlâ dediği zaman şöyle baş parmaklarını öpüyorlar kaşlarını şöyle siliyorlar bazıları diyor azizallah şefaat ya Rasûlâ sözü de tekrar ediyorlar eee bu çok yaygındır yani. Mesela bunu ancak cahiller yapar tabi. <gülüyor> bunu <Bunayı gülüyor> ötüyor ve kaşlarını. Bunu da nereden alıyorlar? İleride gelecek. Buna yine de yani değineceğiz. <gülüyor> Şimdi de hocam kutladı, söyledi bunu. Adem Aleyhisselam'dan getirdi. Akladım 2 sene önce. Adem Aleyhisselam'dan getirdi bir kutsayı. Ayetleri getirdi, hadis getirdi. Şu an akımdır onu bir yerlere bağladıydı. Doğru yola. Evet. O bağlar, sened yapar. Hocam. Adam bazı adamlar batıla ayet ve hadis getiriyorlar şimdiki şiirler, Rafiziler gibi. Adamlar söz getiriyor işte imamların masum olduğunu ve Allah'tan şu ana kadar Allah'tan vahi aldığını söylüyorlar. Sana hadis getiriyor işte evet. "Kala Abdullah, kale fulan, kala fulan şu söyledi bu" ve ehli beyt ma yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ma ve onlar hiç günah işlemezler. Bir de onlar Allah'tan direkt haber alırlar. Evet. Evet. Onun için geçen Adnan ustamız Adnan Han bir kişi mu tartışma yaparken kana şeyi uysal kanalında kanalında bitene bir tane ke, Mehdi ile görüştüğünü iddia ediyor Irak'ta el-el-huimi yani şu anda ismi tam aklımda kalmadı. Şeradan dedi ki ya madem ki böyle bir şey var. Ya bizi de götür. Şununla görüştür bari şu Müslümanlar birbirlerini öldürmesinler. Yani şu bar barışalım artık. Tamam mı? Dedi ki barışalım. Bizi götür onun onunla tanıştır. Yok dedi. O sadece benimle görüşür dedi. Yani biliyorsunuz Rafizilerin, Şiilerin Mehdisi 7 yaşında veya 9 yaşındayken Irak'ta Samurra kayalarına Girmiş yani kaya yarılmış, kayaya girmiş 1400 sene önce ve şu ana kadar orada çiş yapıyor, bok yapıyor, cima yapıyor, ekmek yiyor, ne yapıyor? Orada duruyor yani. Şu ana kadar orada duruyor. Ve bir gün geldi, gelecek çıkacak, ondan sonra işte efendim Sünnileri öldürecek. Ve diyor ki bu adamlar Diyor ki bu adam ben diyor o kaya açılıyor diyor ve gidiyorum diyor. Ayda bir ayda iki sefer gidiyorum onunla istişare ediyorum. Ne yapmam gerektiğini, ne söylemem gerektiğini beni tevcih ediyor. Ben de söylüyorum diyor. Tamam mı? Ve düşünün yani. Ve bu adam etrafında olan insanlar ona inanıyor. Şu anda Irak'ta en büyük insanlardan sayılıyor. Yani en alim ve veli olan insanlardan sayıyor. Ve Ayetlerle ve hadislerle hani Bülent kardeşimizin söyledi yani Adem ayet gitti yok. Adem ve vesselam'dan dayandırarak işte efendim bu nedir? Baş parmakları öpüp, öpüp baş parmakları ölüp, öpüp efendim işte kaşları silmek yok neymiş sünnetmiş. Dolayısıyla bu, bunu nereden aldılar arkadaşlar? Bunu dua yapıldıktan sonra, Dua bittikten sonra elleri yüze sürmekten. Ve biliyorsunuz e, elleri duadan sonra dua bitişinden sonra elleri yüze sürmek kesinlikle bidattır. Sünnet değildir. Hiçbiri sürünmüyor değil mi? Evet. Dua ediyorsun. Ve biliyorsunuz farz namazından sonra o, bizim Türkiye'mizde Hanefilerle Şafiilerde tamam mı? Çoğu ne yapıyor? namaz bittikten sonra tesbihler yapılıyor herkes ellerini açar. Halbuki burada namaz bitişinden sonra tesbihin bitişinden sonra el açıp dua yapıldığına dair Aleyhisselatü Vesselam'den hiçbir hadis, sahih hadis yoktur. Kesinlikle. Ne Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dua yapmış ne de ashabı ne de tabi'in ne de tabi tabi'in. <gülüyor> o zaman ne de, arasında dua ediyor değil mi? İşte isticabe yani kabul olan yani dua'nın kabul olduğu anlar var. Ezan ile kâmet arasında iki ezan. İki ezan nedir? İki ezan yani birinci ezan ile dışarıya doğru, ikinci ezan içeriye doğru söylenen kâmettir. Tabii ki kâmet biliyorsunuz iki rivayet var. Hanefiler mesela aynen ezan gibi okuyorlar, tamam? Mı? Şafii'ler tek tek okuyorlar ve her iki de bir rivayet vardır yani. O da caizdir, bu o da, da caizdir. Bu da Bu yoktur, yok. Kesinlikle değil. bu ne, yok. Ne diyeceğiz? Yok? Bir şey diyecek miyiz hocam? Efendim? Ezan okunduğunda Hayır tabii şey ya. Yok. Ezan okunduğu zaman ezan diyor ki ezan okunduğu zaman diyor. Ezan gibi siz de tekrar ediniz. Ancak hayye alassa, hayye ala falah denildiği zaman ya. diyeceksiniz ki la havle ve la kuvvete illa billah. Bu ezan, ezanı dinleyen kişi ezanla beraber bunları söylerse ezan bittikten sonra da, tamam mı? diyecek ki Allahümme salli ala Muhammed tabi bu Allahümme salli ala Muhammed kısası var. Ondan sonra uzun var. Uzunu Allahümme salli Allahümme bareke salatu l-ibrahimiyye denilen. Yani namazda kıldı. Teşahüpten sonra söylediğiniz. Ve yurtta en azı Allahümme ala Muhammedin. Ve yurtta Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed. Ve yurtta Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve aleyhi ve sellem. Tamam mı? Ondan sonra radıyetü billahi rabba ve bil islami dine ve muhammedin nebiyye ve başka bir rivayete ve bi muhammedin rasule. Tamam Diyecek ki Allahümme Rabbe Hâdîhü'l-Tâmâ ve sâlatil qâime âti Muhammeden el-Vesîlete ve'l-Fadîle ve'b'a'thûmâ m'a'ma hamûden el-Nâzî ve'attâh. Bir, burada İmam-ı Bin Bâzî Rahîm-ı Allah, ''İnnehu lâ yâkhullâ lâ tuhliful mi'at'' sözü diyor ki hasendir. i̇mam Elbani diyor ki bu fazlalık bidat'tır, sünnet değildir. Ve biliyorsunuz İmam Elbani Rahimallah, İmam İbn Bezar hadis konusunda daha ideal bir insandır. Yani daha alimdir. Ha o zaman bunu söylediği zaman diyor Anista Sem diyor ki cennet kapılarının 8 kapısı var diyor. Tamam mı? İstediği kapıdan girer bir rivayette diyor, "Gufre ma taqaddemu diyor. Geçmiş bütün geçmiş günahları affoldu. Tabii ki küçük günahlar. Büyük günahlar müstesna. O zaman yok aziz ya Azizallah şefaat ya Resulullah bu gibi sözler falan filan yoktur bu. Tamam mı? Ali Satt ve Selam'ın söylediği ve Müslümanlara da tavsiye ettiği şeyler toparlayalım. bitti, sorular e, o zaman biz burada duralım. Zaten başlangıçtayız. Hah, tabii, vakit bittiğinden dolayı burada şey. dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celalü ömür ve sıhhat verirse evet. inşallah Anlam. önümüzdeki hafta tekrar bu konuya evet. değineceğiz kabul olsun sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed yani. Niye diyorsun? Bitti sen ne söylüyorsun? O Kapatıyoruz. Kapatıyor Ne kadar? Besmele ha. İş bismillah. Üstikten sonra diyor ki bismillah. Ay çok kötü. Süreti Ne var? Yemek ve içme, yemede ve içmede besmele getirmek sizin yemek ve içmek kesinlikle haramdır. Büyük günah hem, hem de büyük günahlardan. İçin nasıl hocam? Yemede ve içmede besmele çekmek sizin yemek büyük günahlardandır. Evet. Çekmek sizin. Evet, evet abi. Evet. Çünkü hatırlarsak ortasında. Yemeklerde Bismillah eğer onu diye mesela. Tam hatırladığı zaman diyecek ki bismillahi evvelihi ve Eğer gerçekten unuttuysan. Evet abi. Yani sonunda da başında. Biliyorum. Evet, evet, evet abi. 40 gün, günlük olunca Allah Celle Celaluhu bir melek, gönderir, bir melek gönderir. Kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını, ecelini, amelini, şakı veya sahi olduğunu yazar. Sonra ona ruh zenir ve kaderi yazılır. Bu hadisi mısınız? Doğrudur. Bu hadis sahiptir Ve siz ezberlediniz bu hadisi. Hangi, nerede, nerede ezberlediniz? Kırk e, Kır hadis. Kırk hadis. Hadis sahihtir. Biliyorsunuz bir de Allah Celle Celaluhu Allah teşkil ettik teşkil ettikten sonra ve ruh verdikten sonra o cenini düşürmek kesinlikle caiz değildir, katilliktir ve maalesef şiddet oluyor. Bazen karı koca tarafından yapılıyor. Bazen de gayri meşru yollardan yapılıyor. Hatta gayri meşru yollardan bile olsa yine yani zina dolayısıyla o çocuk ana rahminde teşekkillendiyse tamam mı? Şekillendiyse varuh verildiyse tamam mı? veled-i bile olsa onu düşürmek caiz değildir. veya kurtaj yapmak caiz. Ancak teşkillenmeden ve ruh üflenmeden önce kurtaj yapmakta bir beys yoktur. Örneğin yani tabii ki e, Allah Celle, Celle vereceği çocuğu rızıklandıran Allah Celle Celle. Yani insan diğer annesine babasını rızık, babasına rızıklandırdığı gibi çocuğu da rızık veren yine Allah'tır. Ama <gülüyor> yine bu ruh teşkillenmeden, ruh verilmeden Karı koca kendi aralarında anlaşarak bazı sıkıntılarından dolayı ya mesela mesela bakamayacağından veyahut da, şubu, veyahut da maddi yönden sıkıntı çekeceklerinden dolayı onu alsalar bir sakıncası yoktur diyor alimler. Yani tenzihen mekruhtur. Tehrimen değil. Ama şekillendikten sonra ruh fülendikten sonra kesinlikle bu nedir? Bu kadın ve erkek İkisi kabul ederek bunu alsalar ikisi de bu öldürmekte ortak oluyorlar. Bu bir, ikincisi. Burada Allah Resulü'sem bu hadiste anlattığı ey onun rızkını yazıyor. Yani bu insan ana rahmine ara ana rahminde ana rahminde doğup ruh verildikten sonra dünyaya geldikten sonra tek kelimeyle onu rızıklandıran Allah Celle Celalühüdür. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız mesela geçmişte çocuk doğduğu zaman hemen başka anneye veriliyordu. Örneğin Ali Vesselam verildiği gibi. Ve o zaman bazı anneler bazı kadınlar fakir olduklarından dolayı bakıyorsun ki yani anne sütünden değil daha başka anneden. Tabii ki bu rızkı kim o veriyor? Allah Celle Celaluhu veriyor. Yani ille de anneden olacak diye bir havalı yok. Bu zamanın kadınları da maaleseşşedid göğüsleri bozulmasın diye zayıflaşmasın diye teni bozulmasın diye ha Avrupa'dan anlayabiliyor. Hollanda'dan gelen sütlerle çocukları besliyorlar. Onun için bu çocuklar büyüdükleri zaman ta şeye kadar hep hastalıklarla karşı karşıya. Ve dikkat ediyorsanız bu gibi sütler üzerinde büyütülen çocuklar hep hastalıklıdırlar genelde. Çok hastalıklara yakalanıyorlar. Bir de Ana sütüyle beslenen çocuk sahatlı olur, kuvvetli olur. Tamam mı? Kemiği kuvvetli olur. Hani bisküvi çocuğu diyorlar ya bizim Türkiye'de o bisküvi çocuğudur diyorlar. <gülüyor> burada da nido çocuğu diyorlar burada. Burada nido çocuğu diyorlar. Nido hani nido sütü var ya <gülüyor> bu gibi şeylerle. Tamam mı? Ama ağızdan geçen insanın giydiği hepsi rızıktır. İster haram olsun ister helal olsun. Buradaki rızık haram da olabilir, helal da olabilir. Yani ağızdan düşen her şey rızıktır. Tamam mı? Ama o haramı asıl olarak ne yapmamak lazım? Onu almamak lazım. İster elbise olsun, ister yemek olsun. Ama yediği zaman, örneğin adam maaş alıyor, faiz alıyor. Bunlar hepsi onun rızkıdır. Tamam mı? Ama meşru rızık var, gayri meşru rızık var. Bu bir Hatırlat e, Mehmet kardeş e, neydi? Şakiyyun, riskini, evet. ecelini yazdı. Buradaki şakiyyun ey yani kafir olarak. Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kişi ya ilk dönemde veyahut da sönüm dönemde kafir olacağını. Ve biliyorsunuz ashab döneminde nice insanlar belli bir yaştan sonra İslam'a girdiler. Gene ayni 40 hadis tabisi tamam mı? Kişi ilk dönemi Müslüman olarak yaşıyor. Tam ölmeden önce kitap yani onun kaderinde ne yazıldıysa onun önüne geçerek kafir olarak ölüyor. Bir kişi de bakıyorsun ki kafir olarak yaşıyor. Tam ölmeden önce yesbu'l kitab ve Müslüman olarak ölüyor. Tamam mı? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde anne rahminde oluşan çocuk tamam mı anne rahminde oluşup ta öleceği şeye kadar Allah Celle Celalü ve Azeli ilminde bu kişinin başına ne gelecekse hepsini bildiği için Allah Celle Celaluhu ne yapıyor hepsini yazıyor ve kaç sene yaşayacağını bildiği için Allah Celle Celalü meleklere ne yapıyor yazdırıyor onun için Türkiye'mizde maalesef şiddet bir tenehhür var profesör var kalü bela diye bir yerde, hocam kalü O kalü yani o ruhlar aleminde daha yaratılmadan önce tamam mı? Hı. yaratılmadan önce Allah Celle Celaluhu bütün yani ilk insanlardan kıyametin kopacağına kadar ne kadar insan gelip geçecekse Hı. tamam mı? Yani ruhlar aleminde Allah Celle Celaluhu'nun Rab ve İlah olduğunu kabul ediyorlar ama doğduktan sonra annesi babası veyahut da devleti neyse ona göre yetiştiriyorlar. Örneğin babası Hristiyansa çocuğu Hristiyan yapıyor, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi veyahut da mesela devlet kafirse, tamam mı? Çocuğu kafir yapıyor veyahut da Yahudi veyahut da Hristiyan. Müslüman ise Müslüman yani, oluyor. Ne kadar kabul etmeseler de ne kadar yok deseler <gülüyor> de bu muhtar alemde zaten kabul ettiler. Tabii canım bu. kabul ettiler tabi. Hesra suresi 12. 13. 12. 13. ayet notti galiba. 12. Kaderle ilgili insanın kendi yapmışlarına da bağlı olduğunu yanlış okuyor. Kaderle Sosya ilgili biz bunu akide yapsın. konusunda değineceğiz inşallah biz geçmişte bazı kardeşlerimiz oturup bu meseleyi konuştu yani ders konusu ders, dersimizin konusu olmuştu biliyorsunuz kadereciler ve cebriyeciler var bu kaderi kabul etmeyenler ve Mu'tezile grubu Mu'tezile fırkası ve Şiiler aynen bu akideye göre amel ediyorlar yani rafiziler yani diyorlar ki mesela Mu'tezile. sen bunu aldıysan bu diyor Kişi kendi gücüyle aldı. Allah'ın bu kişinin alışıyla hiçbir alakası yoktur. Yani kişi, insan kendi yaptığı şeyi kendi yaratıyor. Diyorlar ki Allah'ın bununla alakası yoktur. Tabii ki bu kaderiye ile cebriyeyi o zaman Müslümanlar bunları tekfir ettiler. Ve hakikaten e, mütezzileyi tekfir etmediler tevil yaptıkları için. Çünkü Mu'tezile aynı zamanda kaderiyecidir. Onun için bazı alimler kader bölümünde konuştukları zaman bazen kaderi, kader ile cebriyeyi bir tutuyorlar veyahut da i'tizan ile kaderi bir tutuyorlar, ayırmıyorlar. Bazılarda diyorlar ki El-Mu'tezile, tamam mı? Yani isim ve sıfatlarda mu'tezile şöyledir, tekfir konusunda şöyledir, bir de kader konusunda şöyledir. Oysa ki biliyorsunuz insanın her yapacağı şey Allah'ın yaratacağı ve da emir vereceği şeyler olur. Ama o kişinin yaptığı helal olabilir, haram da olabilir. Örneğin kişi zina yapıyor. Allah Celle Celal zinaya asla razı değildir. Puta tapıyor, asla razı değildir. Küfre razı değildir, fıskafı razı değildir, fucura razı değildir. Ama zina yapmak istediği zaman... Allah celle celaluhu o gücü ona veriyor. Yani Allah celle celaluhu isterse onu onu o zinadan onu men eder. Onun için iman bölümünde bunu biz görmüştük. Kişi zina yaptığı zaman iman ondan çıkar, üzerinde gölge gibi olur. Zinayı bitirdikten sonra tekrar tekrar iman ona döner. Tamam mı? Onun için kader meselesi nice insanlar saptılar. Mesela Nusayriye grubu Nusayriler de kaderidirler. Yani. Kader konusunu kadere inanmıyorlar mesela Nusayriler. Dürziler gene o şekilde, İsmailer gene o şekilde. Tamam mı? Bu kader konusunda nice insanlar saptılar. Nice insanlar saptılar. Bu akide <gülüyor> konusunda geçiyor. Evet. Ondan sonraki şey neydi? Muhammed Ka'ide. Şekiyen ev Evet. سعید ay mümin olarak. Yani Allah Celle Celaluhu biliyor ki bu kişi tamam mı? Ana rahminden oluşup ölünceye kadar mümin. Ve bahtiyar olacak. Bazıları o şekilde. Bazıları da ezeli ilminde bu kişiyi ana rahminde olup ta ölünceye kadar bu adam şakî ey kafir olarak yaşayacak. Bazı kafirlerin kafir doğup tamam mı? biliyorsunuz her doğan insan İslam fotoğrafı üzerine doğar. Ama ne diyor Aleyhisselatü Babası Yahudi ise Yahudi yapar meclisimiz mecusi Hristiyansa Hristiyan. Dolayısıyla bu Hristiyan ta ölünceye kadar Hristiyanlığı üzerine ölür. Bu kişi nedir? Bu kişi şakidir tabii. Diğeri nedir? Ana bir Müslüman evinde doğuyor ve en son da İslam üzerinde ölüyor. Bu kişi nedir? Bu kişi de sahiptir. Çünkü insanın en mutlu dönemi iman üzerinde ölmesidir, tamam mı? Ve en kötü dönemi de küfür üzerinde ve taşirk üzerinde ölmesidir. Çünkü küfür ve büyük şirk üzerinde ölen kişi ebediyen cehennemde kalacak. Ama iman üzerinde ölen kişi ne kadar günahı olursa olsun netice itibariyle cezasını çektikten sonra cennete girecek. O zaman Müslüman anne babadan dünya gelmek de çok yani insanın çok şükür etmesi lazım. Değil mi? Müslüman, Tabii. anne ve Ne demek? Gelecek. Doğrudur. Müslüman Ama yani. biz bakıyoruz, görüyorsunuz mesela e, yani kültür yapıları bazı insanları çığırdan çıkarıyorlar. Yani mesela adam Müslüman bir ülkede yaşıyor. Müslüman bir anne babadan doğuyor. Ama bakıyorsun ki Ataist. okula gittikten sonra yok ateist oluyor, budist oluyor, ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Artık say babamı saysayabileceğin kadar bu fikirler ve dinsizlikler. Diğeri neydi Mehmet kardeş? Rızkını neyzenini şakıyı say. Diğer sonra mı gitsin? Yok. Ondan sonra neydi? Bir işte, rızkı, eceli, ameli Şakir ve Said Hoca'nı yazar. Evet. Tamam. Anlattım. Ecel birdir. Değişmez. Hakikatını nasıl anlamalıyız? Mesela trafik kazasında ölen bir kişi o araca binmeseydi Değil yine mi? ölecek miydi? O kişiyi bilmeseydi? bilmeseydi. Trafik kazasında e, ölüyor. Eğer binmeseydi o araca ölmeyecek miydi? diyor. Biliyorsunuz Allah celle Celalü ezel ezeli ilminde kişinin nerede öleceğini biliyor. <gülüyor> bunu bunu bir Türk kardeşimiz Türkiye'den özellikle Medine'ye geliyor. bunu ben kaza yaptığım zaman bazı arkadaşlar bana ben hastayken hastanede yatarken bana bunu anlattılar. Dediler ki yani bak mesela sen burada kaza yaptın. Belki burada ölseydin falan filan şudur budur. İşte bana bu kıssayı getirdiler. Dediler ki bir, bir Türk amca emekli olduktan sonra ben ille de Medine'de ölmek istiyorum. Bu adam Medine'ye emekli olduktan sonra Medine'ye geliyor ve Medine'de kalıyor, yaşıyor. Yaşlı, başlı oldu ve Türkiye'ye gitmek istemiyor. Medine'de ölmek istiyor. <gülüyor> Subhanallah adım. Ondan sonra çok acil bir şey çıkıyor artık aile durumu konusunda. <gülüyor> tamam mı? Kalkıp yani gitmek mecburiyetinde kalıyor. Ee. Havlu diyorlar ki havlunun kapısına girer girmez havlunun kapısı önünde düştü öldü. Hiçbir şey yok. ne Hastalık e. var ne bir şey var. E. Adam bak planı neydi? Planı Medine'de ölmekti. Ve adam hiç Türkiye'ye gitmiyor sırf Medine'de ölmek için. Ama bu hadise olunca Allah Celle Celaluhu tamam mı? Allah Celle Celaluhu. Onun ölümünü orada gerçekleştirecek, ecelini orada gerçekleştirecek. Bu adam burada ölmek ölmek için geliyor. Ama Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde biliyor ki bu kişi orada ölecek ve işte bu sebebi oluşturuyor Allah Celle Celaluhu başka şahısların sebebiyle ve gidiyor ve eceli nerede oluyor? Eceli orada ölüyor. Dolayısıyla bu trafik kazalarında, hastalık, mesela adam burada hasta oluyor, burada ölmüyor. Gidiyor bir bakıyor Amerika'ya gidiyor, ilaçlanmaya gidiyor mesela. Tamam mı? Tedavi olmaya gidiyor. Bir bakıyorsun ki orada ölüyor. Burada ölmüyor mesela. Düşünün. Niçin? Allah Celle Celaluhu onun ecelini orada yazmış. Dolayısıyla bu ecele inanmak lazım. Kişi nerede öldüyse tamam mı? Diyecek ki İnnelillah ve inne ileyhi raciyon. Nerede öldüyse demek ki Allah Celle Celaluhu o kişinin orada ölmesini istemiş. Artık bu hangi sebep sebep ne olursa olsun. Trafik olur, savaş olur, ee, efendim ee ee, zehir olur ne olursa olsun. Mesela hocam, e, Hep şehit e, ölmek e, isterdi. Evet. Hep şehit olmak istiyordu ama yatak üzerinde öldü. Şehit olmadı yani. Dolayısıyla ama bu istekle olduğu için onun için alimlerimiz diyorlar ki Selef alimleri her ne kadar marekede yani savaş esnasında şehit olmadıysa da o imanla o istekle yaşadığı için yine Şehadet, şehadet şerbesini alıyor. Yani cephede şehit düşen gibi değil. Onun için biliyorsun şehitler İslam ümmetinde çoktur. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şehitler diyorlar ki işte marekete ve savaş esnasında yok diyor. Öyle olsaydı benim ümmetimin şehitleri çok az olacaktır. İşte bir kadın hamileyken doğum esnasında ölürse şehittir. Denizde boğulan veyahut da yüksek bir yerden düşen veyahut da bir şey üzerine yıkılan tamam bu kişi iman üzerindeyse ve mazlum bir şekilde gittiyse, bu insan yani şehadetten bir cüz nasibini alıyor. Düne ehli ne demek? Dün Düne ehli dün dün yani ey, çoluk çocuğundan dolayı örneğin bir kişi oturuyor evinde hırsız giriyor ve hanımına tecavüz etmek istiyor, o da müdafaa yapıyor dolayısıyla o o esnada öldürülüyorsa o kişi şehittir. Çünkü ırzı, namusu için mücadele verme esnasında öldürüldü. Tamam mı? Onun için İslam ümmetinin yani İslam'da şehitler çoktu. Sadece marekede yani ceva, e, cephede ölen kişiler değildir. Ama en değerlisi cephe esnasında yani savaş esnasında kafirlere karşı savaş veren kişiler. En değerli şehitler bunlardır. Evet. Vallahi... Bitti mi? Daha çok var. Hayır ve şer Allah'tandır sözünü nasıl anlamalıyız? Evet. Hayır ve şer Allah'tandır sözünü nasıl anlamalıyız? Evet. Biliyorsunuz bu imanın rükünlerindendir zaten. İmanın rükünleri neydi? Kaçtı imanın rükünleri? 6. He İmanın rükünleri yani esasları, temelleri. Ve Türkiye'mizde İslam'ın şar imanın şartları diyorlar. İmanın şartları demek doğru değildir. Ve bunu ben birçok birçok anlarda buna değiniyorum acizane. Ve maalesef şiddet yazarlar, tercümanlar, kitaplarda hep böyle yazıyorlar. Müftüler, hocalar falan böyle şu ana kadar kitaplarda bakınız e, İslamın şartları imanın şartları diye geçer şart ayrıdır rükün ayrıdır ve biz geçen hafta namaz konusunda buna değinmiştik şart ibadetten önce olan bir şeydir ama rükün ibadetin bizzat içinde olan şeydir örneğin binanın taşları duvarları bunlar nedir bunlar şart sayılır ama esas direkler nedir? Temeldir. Yani bunlar temeldir. Hı. Esas binanın şeyi nedir? Temeldir. Hı. Temelin üzerine binirle şey bunlar hep fırai şeylerdir. <gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla şart ile rükün arasında fark var. Ve e, neyi sormuştun? E, Ersen kardeş? Hayır bir Hayır bir şey. Hayır, beşer, hayır beşer, Yani imanın rükünleri, imanın rükünleri rükün Arapçadır. Türkçesi temel ve esas. İmanın esasları altıdır. Temelleri, rükünleri altıdır. Ve bu altıdan birisi de hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine dair iman etmektir. Ancak Allah Celle Celaluhu asla şerre razı değildir. Ama bir insan şer yapmak istediği zaman o şerri yapmak için güç ve kuvveti o kişiye veren Allah Celle Celaluhu'dur. Ve demin ki ben zinayı örnek vermiştim ve adam öldürüyor mesela. Ve Allah Celle Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, haksız yerde bir kişi bir mümini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ve bir kişiyi diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Tamam mı? Dolayısıyla haksız yerde bir Müslümanı öldürmek Allah katında en büyük günahtır. Ve bu insan, bu Canım. insan mutlaka azabını çekecek. Ha o zaman öldürmek nedir? Şerdir. Allah razı değildir. Çünkü insan kiprini bile oynatamaz. Allah Celle Celaluhu bu güç ve kuvveti insana vermezse nefes ala veremez. Kiprini, kipri, kiprini bile oynatamaz. Parmağını oynatamaz. O zaman parmağın bu şekilde yapmamız bu gücü bu tahriki yapmaya güç veren Allah Celle Celaluhu. Evet. O zaman hayır konusun mesela namaz kılmak hayırdır. Tamam mı? Adam Namazı terk etmek şerdir. Adam öldürmek şerdir. Tamam mı? Adamı tedavi etmek hayırdır. Ha, o zaman şer her ne kadar o şerri yapmak için Allah o gücü veriyorsa da Allah Celle Celaluhu o şerre razı değildir. Ama o şerrinde, o şerrinde Allah Celle Celaluhu tarafından güç verildiğine dair iman etmesi gerekiyor. Onun için mütezzirler veyahut da kaderciler veyahut da cebreyciler diyorlar ki kişinin eliyle yapmış olduğu şeylerle Allah'ın hiçbir alakası yoktur. O gücü ve kuvveti insanın kendisi yaratıyor diyorlar tabii ki Allah korusun bu hüccet oluştuktan sonra ve hala ısrar ediyorsa, tabii ki bu küfrün ta kendisidir. Ama alimler mesela, mütezziler bazıları tekfir ettiler, bazıları tekfir etmediler. Çünkü diyorlar ki tevil yapıyorlar, yani ee, cehlen. Ama bir insan cehlen bunu yapıyorsa, cehlen yapıp da üzerinde hüccet sizin öldüyse, Allah Celle Celaluhu öbür dünyada onu bu gibi insanları ne yapacak? İmtihan edecek. İmtihanı kazansalar cennete, kazanmasalar cehenneme. Allahu alem. Bir dakika. Acele et Başka bir dinle. Şu üzerine koysanız. Yok hocam. Daha yerleşemez. Tamam abi, sor. Kıyamet gününde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bunların özellikleri nelerdir? Bunu Aleyhisselam güne İmam İmam Muhammed bin Abdül وهab rahimehullah tevhid kitabında buna değiniyor. İşte bunlar diyor ki: "Ellezina la yeserqun ve la yektavun. Yani hiç rukyeye talip olmayanlar ve hastalıktan dolayı da kevi yapmayanlar. Burada kevi ey ütü. Biliyorsunuz geçmişte bazı hastalıkları yakmakla iyileştiriyorlardı. Bu bu en son şey ilaç, en son tedavi. Tamam mı? Deden. Yani akhir <gülüyor> şey diyorlar. Elkey, elkey böyle e, demiri ateşe koyuyorlar. Şiş, şiş, He, şiş. şiş. ateşe koyuyorlar. Kıp olduktan sonra onun üstüne o şeyin üstüne koyuyorlar ve o onu öldürüyor. Sorun ne diyorsan 70 bin ne. Bu bin insan mesela diyelim ki sen hasta oldun. <gülüyor> Hasta oldum. <gülüyor> bazen so, soru, sorulan soruyu ya. bazen unutuyorum. Ben kazadan sonra bir daha hafızamda çok şey oldu. Gerçekten ya, sarsıldım ben. Bir sene hastanede yaptım. Bak oğlum hala yatıyor daha beyinden dolayı. Hafızam çok e, sarsıldı. Ee, Allah mümi. Şimdi bir insan hasta olduğu zaman birisine mesela bana rukiye yap demeyenler kendi kendine yapabilir ama başkasından istemeyecek. İşte bu kişiler. Bu gibi ahlakla ahlaklanıyorlardı. Ha, hep Allah'a yani Allah'a karşı tevekkülleri sonsuzdu. Tamam mı? Allah'a karşı tevekkülleri sonsuzdu. Hastalıklarda, savaşlarda, her şeyde rızık konusunda. Rızık endişeleri yok, sava yani savaş esnasında korkuları yok, şu yok bu yok. Yani hastalıklar konusunda her şey Allah'tan geldiğine tamam mı? Ve bu hastalıklar, bu savaşlar, bu ölmeler... Belki o kişinin 10 yaşında, 20 yaşında ölmesi, tamam mı? Anneler, babalar genelde üzülür değil mi? Ama bu Allah Celle, Celle onu alması belki onlar için, hem çocuk için ama anne baba için de daha iyi olabilir. Anne baba bu kişi bir çocuklar öldükleri zaman ne yapar? İnna lillah ve inna ilahe diyecekler. Yani biz Allah'ınız, Allah'ın mülküyüz ve tekrar dönüşümüz Allah'adır. Ve bu sözü söyleyen bir insan bu gibi musibetlerle artık hastalık olur ne olur? Karşı karşıya geldiği zaman söyleyen Allah Celle Celaluhu onun ufkunu açar. Ve rahat olur. Dolayısıyla bu gibi insanlar bu gibi hastalıklarla karşı karşıya geldikleri zaman şirk koşmayanlar ondan sonra rukiye, iste, rukiye istemeyenler daha başkası tarafından ama kişi kendi kendine yapabilir yapabiliyor. Aleyhisselatü yapıyordu. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Yatacağı zaman yatmadan önce ellerini açar, ellerini üfürür, böyle ondan sonra iklas süresi yani kulhalla ve her kulak büyük falak kulabirabbinaz başından başlayarak ta tırnaklarına elleri yetişebilinceye kadar tekrar ellerini açar, tekrar üfürür, tekrar kulhalla ve kulabirabbinaz tekrar üstününe her tarafını sürer, ondan sonra üçüncüsü yine böyle böyle yatardı. Çünkü burada Aleyhisselatın için yapıyordu. Hem gece namazına naşit kalkması için hem de genelde hastalıklar felç şu falan filan genelde hani Arapça calta diyorlar Türkçe ne diyoruz biz ne, ne, ne Türkçe felç mi diyorlar felç genelde felç geceleri gelir uyku esnasında gelir onun için bazen bakıyorsun bir kişi kalkıyor gözü memnun olmuş. Büyük kalkıyorsun yağızı sağa veya sola veya da kalkıyor, uykudan kalkıyor sağlam yatıyor bakıyorsun ki eli tamamen gitmiş veya da buradan ayağa hepsi gitmiş veyahut da kalbe felç gelmiş veyahut da Şimdi dimağa. Bence ve Vesselam söylediği şeylerde yani boşuna değildir. Evet doktor değildi ama Allah Celle Celaluhu yaptığı her şeyin hikmeti ne olduğunu ona öğretiyordu ve söylüyordu. O da ümmetine söylüyordu. Ümmetinin yararına olduğu için ve Vesselam bunlarını yapıyor tamam mı? Dolayısıyla Müslüman tevekkülde Allah'a karşı güvenliği sonsuz olması gerekiyor. Ve nahoş olmayan şeylerle her ne kadar caiz olsa bile... Onlara başvurmayacağım. Yani bir kişi bir kişiden rukiye isteyebilir. Caizdir. Ama istememesi Allah'a tevekkül edecek ve istememesi işte bu gibi mükafattan ayrı olur. Onun için o mecliste bunu söylediği zaman aleyhissalatü vesselam Ukaşa adında bir kişi vardı. Dedi ki ya Resulullah yani beni onlardan kıl dedi ki sen onlardansın. Bir kişi daha dedi ki ya Resulullah beni de onlardan kıl dedi ki Sebegaka Ukaşa. Yani okaş seni geçti. Yani bu bir kişi yeterdir. Ha bazılar diyorlar ki bu kişi munafık olduğunu olduğu için ve AİS V.S. munafık olduğunu bildiği için ama ashab bilmiyor. Ama AİS çünkü biliyorsunuz Ebû Nûmân Hidayf Aradı Allahu Teala'nın munafıkların ismini AİS V.S. mesûlettiirdi yani. Allah ona yazdırdı ve Ali Satt ve Sen söylüyordu işte filan münafıkldı filan filan filan. Bu münafık olduğu için Ali Satt ve Sen demediysen de o kıyafet gibi şey ol. Ha o zaman bu gibi sonsuz tevekküle sahip olan insanlar hesapsız bir şekilde Allah'ın izniyle cennete girecekler. Allah Celle Celal'u bizi bu sayı içerisinden kılsın. Allahu alem. <gülüyor> Hatta şey diyorlar evinde. İki günden fazla yiyecek tutmak bile yani sen Allah'ın rızlık sıfatına nasıl geldi gelirsin? İki günden nasıl fazla evinde kendi aralarında şey yapıyorlar mı? Yani, yani rız korkusundan dolayı olmaması lazım Hı. ama mesela kışın yemeğini yaza saklamak, yaz yemeğini kışa saklamak da bir beis yoktur. Alimle bu konuda ittifak etmişler. Yani bir sakınca... Bu rız korkusundan değil pahalılık gelmemesi. Mesela şimdi ucuzdur. Örneğin gidiyorsun markete gidiyorsun, şeker 10 liraya inmiş, halbuki 20 liradır. Sen ne yapıyorsun? Alıyorsun mesela 10 tane kiz. Halbuki sen bu 10 faydalanabiliyorsun faydalanabilirsin, faydalanabilirsin. Yani ölebilirsin ondan önce değil mi? Ama işte ucuz olduğu için ne yapıyor? Alıyor, evine koyuyor. Yani faydalanması için. Veyahut da kışın mesela diyelim ki Erzurum gibi yerlerde yazın eşe yemeklerini, yiyeceklerini biriktiriyorlar kış için. Çünkü kışın çalışılmıyor. Kimse iş yapamıyor onun için o yemekleri ne yapıyorlar kışın kaldırıyorlar ki kışın ondan faydalansınlar o zaman bu gibi rızk endişesi olmaksızın bunu biriktirmekte bir sakıncası yok ama Allah korusun rızık endişesi söz konusuysa o zaman caiz değildir. ne soru ayı. hocam bir insan namaz kılmıyorsa bunu Allah mı önlüyor? Allah mı önlüyor? Bir insan namaz kılmıyorsa bunu Allah mı önlüyor? Yok şeytan önlüyor. Allah Celle Celalühu namazı emrediyor. Onun Allah Celle Celalühu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde diyor ki: "Aqimus-salah." Ve diyor ki: "Salû." Ve hadis diyor ki: "El ahdü ellezî beynenâ ve beynehumussalâh. Kim terk Diyor ki arasındaki fark namazdır. ki namazı terk ederse kafirdir. Yani Allah Celle Celaluhu kendisi emrettiği gibi Aleyhisselatü Vesselam'e de emrediyor namazın kılınması için. O zaman kişi namaz kılmıyorsa kendisi ve şeytanı istemediğinden dolayı namaz kılmıyor. Dolayısıyla kendisi günahkardır. Kendisi sorumludur. Allah Celle Celaluhu namazı emreden Allah Celle Celaluhu, nasıl olur da namaz kılmak için o kişiyi namaz kılması için alı koyar ki i̇şte bu hani işte bu kaderi yönden düşünüyorsa bu doğru değildir tabii. ve Hadi Allahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ve ve çalışıyordu? Tıpkı Adem cennetten çıkardığı gibi. Tamam mı? Ağaçtan yemedi dedi Allah Celle Celaluhu şeytan kandırdı yedi. Evet. Tamam mı? Ve Ali Sattı'nın şeytanı devamlı ona hayrı tavsiye edermiş. Ali Sattı selam diyor benim de şey soruyorlar. Ya Resulallah senin de şeytanın var mı diyorlar? Evet diyor benim de şeytanım var ama Allah Celle Celaluhu benim şeytanımı bana karşı musalimleştirdi. Yani bana karşı hiç zararı yoktur. Tamam mı? Sadece hayır var yani doğal bana hayır tavsiye eder zararı değil. Şey peki hocam mesela hac ibadetini yapıyorsun ondan sonra işte hac ibadetinden sonra mesela şey büyürler. Ee, senin şeytanın daha da büyüdü ya da başka bir şeytan mı geldi daha yani da bir daha büyüdü. Bir daha bir daha söyle bakın. Mesela hac hac ibadetini yapıyorsun <gülüyor> hac ibadetin bitir. Hmm. Sen hac ibadetini yaptın ya. diye senin şeytan böyle bir tane daha tecrübeli bir şeytanı sana gönderiyor. Atıyor, atama yapıyorlar. Atama yapıyor yani. Çok, çok, çok. yani daha biraz daha ya. binbaşı sana gönderiyor Bu, mesela. Halkın Abi, söylediği hep çalıyor. sefsata şeylerdir. Var. Ha. Sırayla. olmaz? Yani. Sırayla. Ha doğru ya. Her evet. şey sıraylandır. İnşallah. Öyle yani bir şey olmadır yoksa şeytana hep sende, yani senin şeytanın. Şimdi biliyorsunuz. Bazı insanların şeytanları çok cılız zayıf kalır. Bazı insanların şeytanı çok şişman ve kuvvetli olur. Bu ne, neye göre? Müslümanın din konusundaki ameline göre. Mesela Aleyhisselam diyor ki, Kişi, Sabah akşam zikirlerine riayet eden girişlerde çıkışlarda yani zikir yapılması gereken yerde zikir yapsa o kişi yemek yediği zaman mesela besmele cima yaptığı zaman besmele biliyorsunuz kişi hanımıyla cima yaptığı zaman bile yani besmele ve özel duası var. Çünkü Aleyhisselam diyor ki bir kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman bu duayı yapmasa diyor şeytan ona ortak oluyor diyor. Ama bu duayı yaptığı zaman diyor şeytan o çocuğa zarar vermez. Yani o şeytanın o çocukta nasibi yoktur. Ve o şeytan, o kişi o Müslüman devamlı bu gibi zikirlere yani günlük gece, akşam yani sabah veyahut da gündüz akşam dualarına riayet ederse onun şeytanı hep cılız ve zayıf olur. Söylüyor, ve diyor ki acı. ben öyle bir, kişiye, öyle bir kişiyle muhtela oldum ki diyor, Sözü beni perişan beylezim. etti diyor. Beylezim. Bana hiçbir şey bırakmıyor diyor. Her yerde, her konuda, her anda Allah'ı anıyor. Yani anılması gereken yerlerde. Hani biliyorsunuz, içeri girme duası var. İçeriden, yani evden dışarı çıkma duası var. Tuvalete giriş duası var. Tuvaletten çıkış duası var. Camiye giriş duası var. Camiden çıkış duası var elbise giymenin, eve nasıl girmenin, yatağa nasıl girmenin, ne yapması, bütün bu kişi onun için, bu duaları riayet eden bir kişi, Allah katında, yani Allah. korunuyor. Ve o şeytan cılız oluyor. Ama besmele çekmeyen, dua yapmayan, zikir etmeyen, girişlerde, çıkışlarda o şeytan mepsut olur ve devamlı o evde, o evde bir de kendisine hakim olan kimdir? Şeytandır. Ve... En şişman ol. Çünkü yemek yediği zaman besmele çekmeyen bir adam, şeytan onunla beraber yer. Su içtiği zaman besmele çekmezse onunla içer. Onun için ayet diyor ki biriniz yemek yediği zaman diyor, önünüze bir lokma düştüğü zaman diyor, eğer necis bir şeyle karış, karışmadıysa onu yiyiniz ve şeytana bırakmayınız. Onu yiyiniz ve şeytana bırakmayınız. Gel ki gelelim özellikle bu. Yani, bizimle artık şeytan nasıl rızıklanacak rız rız rız yani? <gülüyor> Onu, şimdi bizim o ona rızık veriyor. Tabi Allah celle Celaluhu ona ayrı bir rızık veriyor. O rızık keyfiyetini tabi Allah celle cülahı Aleyhisselam bize tarif etmediği için biz bilmiyoruz. Yalnız diğer şeytanlar, cinler Aleyhisselam diyor ki, hani biz bunu Taharet babında kardeşlerimizle gördük. Taharet babında Aleyhisselam ashabtan birisine diyor ki tuvalete gitmek istiyor ve diyor ki bana yani şey getir diyor. Taş getir. Üç tane taş getir arıyor, arıyor, arıyor. iki tane taş buluyor. Üçüncüsünü bulamıyor. Tezek getiriyor. Yani eşeğin tezeyi. Eşeğin tezeyi. Kuruyor. Bazı, bazı yer, bizim Türkiye'de özellikle ben doğu çocuğu olduğum için bizim oralarda böyle tezeyi kurutuyorlar. Kışın şey yapmak için, bazı yerlerde kullanmak için. Üçüncüsü tezek getirdi. Aleyhisselatü Vesselam iki taşı altı tezek kaldı Dedi ki bu dediği herhalde bir rivayete göre Riksun, bir rivayete göre Richson. Yani necistir. Bu necistir. Ve diyor ki Aleyhisselatü bu gibi tezekler diyor, cinlerin hayvanların yiyeceğidir. Kemikler de insanlar, muslu, insanların yedikleri kemikler var ya, bu Aynen. kemikler de bu kemikler de e, cinni şahısların yiyeceğidir. Onun için diyor ki kemiklerle ne yapmayınız? Tuvaletinizi gidermeyiniz. Yani önünüzü ve arkanızı tezeklerle ve kemiklerle temizlemeyiniz. Niçin? Çünkü bu tezek cinlerin hayvanlarını yiyeceğidir. Tamam mı? Ee, kemik de cinlerin Yemeyidir. Şey, Onun şey, için cinlerin şuan, kendilerine yani, göre bir rızıkları bir şey, var tabii. Müslümanlar e, şey, dua ediyoruz ya mesela. Allah Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. O zaman kırıldı. Bu, Peki burada mesela cin, Saldırdım, Müslüman cinler de da, de Onlar bir işte bir dua etme. E zaten e, mesela bizde ben söyledik ya, zana ben indim ya mesela içeri girip de hiç kimse yoksa diyorsun ki, asalamu alaykum ve alaykumussalam. İşte burda çünkü her evde cinler e, var. E, ama bu cinler rahmani olabilir. Gayrı rahmani olabilir. Ay kafir olabilir. Onun için Aleyhisselam için diyor ki hamamlara girdiğiniz zaman sol ayakla girerek bu şu hamama giriş duasını yapınız. Çünkü cinler genelde hamamlarda kalırlar. Onun için besmele getirdiği zaman kişi avretini açtığı zaman cinler önünü ve arkasını görmezler. O besmele cinlerin önünü ve arkasını görmemesi içindir. Diğer duayı da Hamamlarda cinler ona zarar vermemesi. Çünkü cinler bir görüntülerini, besmele görüntülerine engel oluyor, kalkan oluyor, perde oluyor. Diğer duada cinlerin ona zarar vermemesi. Çünkü dikkat ediyorsanız birçok kadın, özellikle kadınlar, evet. hamamlara girdikleri zaman bazıları hemen de, deli çıkıyorlar. Hamam evet. yani tuvalet ve hamam yapılan yerler bile. <gülüyor> Hamam normal yıkandığı yere hamam da deniliyor. Bir de şu anda Sö söyle Arabistan'da tuvalete de hamam deniyor diyorlar. Tabii ki biz mesela Türkiye'de hamama ne diyoruz? Tuvalet diyoruz. Gerçi tuvalet İngilizce bir laftır değil mi? Evet. evet Orada. 100 numara diyorlar hocam. 100 numara tuvalet ve bir de başka bir isim var nedir? WC diyorlar. Yok yok başka bir isim var. Kenef. Kenef diyorlar. Bu Osmanlılar bu sözü kullanıyor kenef diye. Tamam mı? ayak yolu. He ayak yolu. Şeytanlar burada işte bismillah bakınız bu çok önemli. Kadın olsun erkek olsun içeri girdiği zaman tuvalete veya ota hamama banyo yapmak için çıplak olduğu zaman besmeleyi çektikten sonra hamama girdiği zaman cinler önünü ve arkasını görmez. Tamam. Diğer da ona zarar veremez. Diğer da duada... Bismillah, eûzu billahi mine'l hubtü ve'l haba'is. Tamam. tamam. tamam. Bu girişte olursa he. Yani ayağını banyoya koymadan önce. Tamam. Tam kapıya girecek. Bismillah diyecek. Ondan sonra أعوذ بالله من الخبث. Bu besmele cinlerin, şeytanların önünü ve arkasını görmemesine bir perdedir. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. El-hubth muzekkerdir ve'l-khabais muannestir. Yani dişi ve ferkak cinnilerden, şeytanlardan Allah'a sığınırım. Tabii ki tercümlerde burada pislik olarak kullanıyorlar. Gerçekten tercüme doğru değildir yani. Yok, öyle demek yoktur. Bu tuvaletin duası değildir. Ağu billemiş şeytanajim. Kur'an okunurken. Bismillahirrahmanirrahim arahmān, süreler başlarında. Ama yemeklerde, girişlerde falan binişlerde bismillah. sadece Bismillah. Yok. İşte diyorum ya şey Kur'an-ı diyor. Kerim okunacağı zaman diyor. Bir de bir şey süre başlarında var. okuyacağı zaman besmele. Ama sürenin ortasında okumak istediği zaman sadece istiaza var, besmele yoktur. Örneğin, Kur'an okumak için. Eğer Kur'an okumak için değil de konuşma esnasında delil olarak getirdiğin zaman istiaza getirmek yok. Örneğin şimdi konuşuyoruz. Delil olarak ayet getiriyorum. Ya eyyühellezine aminu takullahi haqqatu katihim Burada Eûzu billahi mineşşeytan racim Bismillahirrahmanirrahim demek yoktur. Peki namazda fatihadan önce? İşte orada var yani Kur'an okumak, yani. okumak istediğin zaman. Süreler başında olduğu zaman Eûzu billahi mineşşeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Ama sen namaz esnasında bakaranın ortasından bir yerden okumak başlı, istiyorsun ha. mesela. O zaman diyeceksin dekir. ki auzubillahimine ama bismillahirrahmanirrahim demeyeceksin Ama Bakara'yı baştan okumak istersen tamam? aynen, o zaman auzubillahimine şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Ay n'am. Zamm aynı mıdır hocam? Tabii zamm sureler. Mesela, mesela İhlas Suresi'ni okuyacaksın. bismillahirrahmanirrahim. Ama diyelim ki Baştan okumuyorsun, demiyorsun. Kulu Allah ve Handi Allah yeri değil. O zaman besmele demeyeceksin. Aul billemine şeytarajim. Lem yeri değil. Lem yeri değil. Lem yoku. Bu ez namaz esnasında. Ama şimdi konuşma esnasında e, ayetler getirildiği zaman Türkiye'de yapıldığı gibi yapmamak lazım. Çünkü Türkiye'de bazıları da daha fazla kötü şey söylüyor ki. Saydu <gülüyor> billah yani onlara söylüyor diyor ki istiadu billah. Sen onların ne alakası var? Sen okuyorsun. Gerçi onu orada zikretmek de Seyir caiz mi? değildir. Ama bilmediğinden dolayı öyle söylüyorlar. Ha o zaman e, delillerde istiada ve besmele yoktu. Ve Bunu biz kardeşlerimize huddetul hacede bunu ezvellettirdik. Delilullah Aleyhisselam hutbetul haceyi söylediği zaman dikkat ediyorsanız ayetleri okumak istediği zaman daymıyor avud billahi mineşşeytanirracim ya eyhellazina amenu. Veceb Allah var ya. Yani. bütün ordunu biliyordum ya. bütün işlerde vesbere ile başlanır sadece Kur'an-ı Kerim namaz kazaımızdan Bismillahirrahmanirrahim. okunur. bütün işlerde dünya işlerimizde vesbere ile başlanır yalnız Kur'an-ı Kerim okuyacağımız zaman avud billahi veşbihillahi'rrahim. Bütün işlerde Bismillahirrahmanirrahim denilir. Bismillah. Bismillah denilir. Yemek yediğiniz zaman Bismillah diyeceksiniz. Ya, sanırım, sanırım. Bismillahirrahmanirrahim demeyeceksiniz. Kur'an-ı yani, Kerim okudunuz, Kerim'in başında okumak ya, ya, ya. istersen Bismillahirrahmanirrahim. Devam et. Hayfı aldu mu? Taş yemeyeceksin mi? abi Falan de. Doğru değil, doğru değiller. Destu yok, sultan değil. Destu sabunum demek, değil mi? Çekilir, sabunum. Hocam, günümüzde Gavuz var yani, mı Gavuz? Çekilir. Yani orada bir cinlere falan mı diyorum, diyor? Öztedikleri yani Allah'ın velileri. Günümüzde Gavuz. Her mümin Allah'ın velisidir. Ayeti siz ezberlediniz. Neydi evet. ayet? Ayeti ezberlettirdik size, neydi? Neydi? Vilayet konusundaki ayet. Vilayet konusu. ayet. Allah'a bizler yani Allah'ın velileri, la ve Allah'ın velileri, tamam mı? Allah'ın velileri Allah'a iman edip ve Allah'ın sakındığı şeylerden sakınıp Allah'ın emirlerini yerine getiren kişilerdir. O zaman her Allah'a iman eden Allah'ın velisidir. Ama bunun vilayeti, her müminlerin vilayeti Allah katında derece derecedir. Bunu normal dereceye vuracak olursak yani mesela bir mümin var ki yüzde on mümindir. Kimisi yüzde yirmi, kimisi yüzde otuz, kimisi yüzde elli, kimisi yüzde yüz. Hocam lafınızı biliyorum da şu an biz mesela insanlar olarak şeyine katmanlarına erişemeyiz değil mi? Yani, Efendim? Şu anki insanlar olarak yani sahabelerin katmanlarına erişemeyiz yani. Yani sahabe gibi olabilir miyiz? Derecesini üstün bilir miydik Bazı yani şu anda bazı Allah'ın dostları, bazı sahabilerden daha değerli olabilirler ama sahabilerin en üstleri ile en altları var. En üstleri kimlerdir? Biz Ehli ve Cemaat'ın inancına göre Ebubekir, Umar, Uthman, Ali. Bunlar Allah Resulü sallallahu Aleyhisselam, aleyhi ve sellem'den sonra en değerli insanlar. Resuller arasında biliyorsunuz. En değerli resuller kimlerdir? Ulul Ölül Ulul evet. azim kimizi sayacağız? İbrahim, evet. Musa, İsa, Bu? Davud, Muhammed Yok, da, da, da. Değil. Davud ve Davud, da, <gülüyor> Musa Zeynep. Aleyhisselam, hmm. İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Nuh Aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. Evet. Bunlar resuller içerisinde en değerli insanlardır. Peki kulu azmin sırasına göre en değerleri kimlerdir? Resulullah suresi yani hulefai raşid tayyib Muhammed aleyhisselam'dan başlayacaksın. Başak. ölül azmın en değerlisi Allah Resulü ve selam ondan sonra İbrahim tamam mı İnşallah. ondan sonra Nuh <gülüyor> ondan sonra Musa <gülüyor> ondan sonra İsa. tamam mı? sahabiler arasında sahabilerin en değerlisi <gülüyor> <tamam mı? gülüyor> Abu Bekir Umar Osman <gülüyor> <Bethman, gülüyor> Ali Peki öyle sahabiler var ki mesela bir sefer Ali Aleyhisselam'ı görmüş tamam mı hiç <gülüyor> hadis bilmiyor fazla hadis yani Aleyhisselatü hiç hadis öğrenmedi. Onun için Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı sahabiler zina yapmıştır. Ve geliyor ki ya Resulullah ben zina yaptım beni beni et. Tamam mı? Ha o zaman bugün bu zamanda bazı Allah dostları o gibi sahabilerden daha değerli olabilir. Ama o sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ı baş gözüyle gördüğü için o yönden o kişiden daha değerli olabilir. Yani amele göre. Çünkü o gerçekten baş gözüyle gördü. İşte o rüyattan dolayı o bizden daha, daha değerlidir. Öyle yani değil mi? De öyle yani şimdi ya. senin iki riyalın var. Benim bir riyalın var. Sen madde konusunda iki riyaldan, Sen görse, benden daha değerlisin. Rüyasını da görsen olur. Rüyasını da görse. İşte görse. Ne mutlu o görene. <gülüyor> Allah bizi onlardan kılsın. Sonuçta öyle bir Engel var diyemeyiz can yani görebiliriz Tabii canım görebilirsin. Lan. Allah Allah ise gösterir. Ama ben görüyorlar o da. Sakalsız makassız bilmek lazım değil mi hocam? Görmüş sakalsız makassız var. Kimse. O sakalsız makassız falan filan gören o Allah Resulü senem değildir. Onun için bazıları soruyor değil? Onun için alimlerimiz diyorlar ki Ehli Sünnet uleması diyorlar ki bir kişi ben Allah Resulü senem gördüm deyince diyor Alime gidecek ve alim ona soracak. Diyecek ki, senin bu gördüğün kişiyi bana tarif eder misin? Bu alim de Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini bildiği için şeklinin, şemalini falan. Anlatıyor, diyor ki senin gördüğün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değildir. Baktı ki tarif %100 ve Vesselam'ın siretine uyuyorsa, diyor ki gördüğün gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için Vesselam diyor ki, beni rüyasında gören, Tıpkı hayatımda gördüğü gibi sayılır. Bunu ne kadar? Bunu delil getiriyor O bir ara dedim söylediklerim ee, Gördüğü sahasız bayasız günler ek bir cümreyi. O zaman sahabet olabilir. Diyor ki, bu diyor e, bu hadisi delil getirerek diyor ki şeytanın kılına giremez diyor tamam mı şeyi? <gülüyor> yani tekrar tekrar bu mı sahasız mı diye şey yaptın, yaptın diyor, şey mi geldi? Ya da belki yalan söyleyebilir mi? ben Resulüm diyebilir mi? mesela? Ben, Abba, ben Muhammed sallallahu aleyhi yani ve sellem olayım diyebilir miyim? He şeytan, şeytan çünkü o gördüğü şeytandır. Bize bir yorganın alakası. Yani tabii bir de, de cahil sorarsan. adam, yani takvasız falan olursa abi, mesela, var, bir de cahil ise, hele, hele cahil ise şeytan onu kandırır, der ki işte ben Allah Rasulü'yüm o da inanır ki Allah Rasulü gördüğünü. Hocam ben de öyle dönüştüm yani şeytan ben Hazreti Muhammed'in diyemiyormuş diye düşünmüştüm yani. Hı, söylüyor nasıl söylemiyor? Peki hocam Burasında yürüyü görmüştüm. İlk İslamiyet'e böyle şey başladığı yani başla namaza başladığımız Hı -hı. zamanlar falan. Yani başta bir daha söyleyin var kardeş. İlk namazda başladığımız zamanlar İslamiyet'e dair böyle yeni iş şey yaptığımız zamanlar Hı -hı böyle o zaman da herhalde fazla Musa yani kıssasından falan okuyordu, türü, çalıların arkasından allah sesi geliyor ve neden benden istemiyorsun diye bir soru, da, soru soruyordu bu O zaman bir, bir sıkıntım vardı, işte çözüm için <gülüyor> öyle bir şey olmuş ve gerçekten de yani hiç Allah-u gitme dua etmeyin, böyle alışkanlığımız olmadı zaman o zamanlar. Böyle bir şey olmamış Öyle bir şey, şey olma ihtimali olabilir mi? Böyle var Yani böyle o allah sesini duyma gibi bir rüyada bir şey olma ihtimali var mıdır? Yani ve Selam Allah Celle Celal rüyasında görmüş. Bazı evet. sahabiler de görmüş. Tamam mı? Gerçekten o kişi Aa. Allah dostuysa Allah Celle Celaluhu sahabilere ve Aleyhisselatü göründüğü gibi o dostuna kendini gösterebilir. Ya da konuşabiliyoruz. Yani görmedim evet. ama ses dolar gibi. Veyahut konuşabilir. arkasında bir ses gibi böyle çılga e, nasıl Çal bir, ağaçlı, bir ağacın arkasından böyle bir şey ses olarak sadece yok bizzat ali sallallahu aleyhi bizzat ali vesselam ile rüyada bizzat onunla konuşuyor perde arkasında menaja çıktığı zaman yine bizzat onunla konuştu ve biliyorsunuz Allah celle celaluhu iki kişiyle konuştu. Kimle? Musa ile. Musa vesselam ile vesselam yani Musa aleyhisselamla <gülüyor> konuştu. Bir de Allah hes seb-i Ali <gülüyor> aleyhissalatu vesselam, Aleyhisselatü vesselam çıkınca Sidretü'l Müntahadan sonra yedi gökten yedi göğün üstünden sonra bizza Allah Celle Celalühu aleyhissalatu vesselamla konuştu. Onun için bazı alimler diyorlar ki Allah Celle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam meydana çıktığı zaman onunla konuştuğu zaman bir de Allah ﷻ ﷺ baş gözü ile Allah'ı gördüğünü söylüyorlar evet. ama doğrusu Ali ﷺ Allah'ı baş gözüyle görmedi kalp gözüyle bu gördü. Sahip bu hadis sahiptir. Zaten başka Tabii. boyuttur yani. Ocam kayınvalide, ocam murshid, kayınvalide anne demek. Cazip. Yani caizdir. anne, teyze, hala. Hocam, çünkü çünkü, çünkü onun onun bir bir kaynana bir kaynana yani bir erkek bir bir kadının kızını alıp o kızı boşatsa bile o kadın ömrü boyunca ona haramdır. Yani ben ömür anladım. boyu onun kaynanasıdır. O onunla evlenemez. Hani O ayrı o yani bizzat şey olan. Yani yani aynı anneden orgadan. Tamam mı mesela? Bir kişi bu yani manevi yönden annedir. Tamam mı? yani onun neslinden değil de yani onun ondan doğmuş değildir. Onun için bir kişiyi hani geçen biz indik buna. Ben hacılara değmiştim diye şeyde. Yani babası, annesi, babası olmadığı halde diyor ki bu benim annem o babamdır veya ta annesi babası olduğu halde diyor ki bu annem babam değildir. Her ikisini de inkar etmek Allah katında en büyük günahtır. Ama burada manevi yönden mesela teyzeye, halaya kayın mesela teyze diyebilirsin, hala diyebilirsin, anne diyebilirsin. Kayınbaba baba yine amca, dayı veya hatta da baba Hocam, demek Allah de, de, de anne diyemeyecektik. "Dininizi benden alın." dedi. Başkan bir giriş yaptı. <gülüyor> Sen gelmeden önce dedi, "Yok caiz değil. Kayın şey, anne denmez." diye şeyini aldı. Bu ve adetlere anne, girer, dikkat edin. Burada Araplarda mesela kayın hala, teyze diyorlar. Bazıları hala diyorlar, bazıları teyze diyorlar Araplarla. Tamam mı? Yabancıların yani Türkler özellikle Osmanlı'dan kalan bu olan bir şeydir. Ona annen için anne deniliyor ona örf yani toplumun örf adeti budur. Arapların örf adeti budur. Onun için örf örf adetler Kur'an ve sünnetle çelişmediği müddetçe bir sakıncası yoktur. Bu bunu biz bidat konusunda değineceğiz. Adet ile ibadet arasındaki fark, tamam mı? Yani insanların örf adetler var. Mesela Türk toplumunun örfü adeti eskiden işte şarval, cübbe falan filandı. Şimdi Türk toplumunun adeti değişti. Emperyalizmin örfü adeti oraya girdikten sonra Türk toplumunun yani oluşturduğu kılık kıyafet Avrupa kıyafeti olmasına rağmen ama şu anda toplumun örfü adeti olduğu için bunu mesela şu gömleği ve bu bantolon, bu kısa gömleği giydiğin zaman sana mesela bir kişi sen Avrupalısın demeye hakkı yoktur. Niçin? Çünkü bu bu toplumun örf adeti sayılmış artık. O zaman bu günah değildir, ayıp değildir. Nerede günah ve ayıptır? Günah, ey daracık olursa o zaman günahtır. Böyle Özellikle oluyor. namazda. Yani daracık Mesela yani, şu şekilde daracık. Tabii daracık. Nasıl bakıyor ki hocam? İki yedi yani. Çünkü, <gülüyor> çünkü namazda azalar. Çünkü namazda Aleyhisselam diyor ki, yani bakma kadın olsun erkek olsun, e, daracık veya teşeffaf elbise giyenler anet ve selam lanet ediyor. Tamam mı? Diyor ki bir de hadise <gülüyor> diyor ki il'anuhunne fe innehunne mel'unet diyor. Onları lanet okuyunuz. Çünkü onlar Allah tarafından lanet edilmiştir. nedir Kimdir bunlar? Kâsiyyâtun <gülüyor> hâriyâtun diyor. Giyinik vaziyette oldukları halde çıplak olanlar. Evet giyiniktirler ama çıplaktırlar. Niçin? Çünkü hacmi, vücudun hacmini yüzde yüz Ve şimdi bizim Türkiye'de Müslümanlar yani yani e, Görüyoruz, akrabalarımızdan bile var. Ben gittiğim zaman hep bunlara nasihat edeyim. Yeğenlerimiz, akrabalarımız, kadınlar giymiş öyle bluz. Moda olmuş, herkes giyiyor. Başörtülü, tamam mı? Giyiyor mesela bluz, göğüsleri, hepsi dışarıda böyle sıkışık şey gibi, ha böyle. Şey Göğüsler dışarıda, şura <gülüyor> dışarıda, bunlar dışarıda, şu karın dışarıda. Yani giyiniktir ama her şey dışarıda arkadaşlar. Şey i̇şte Aleyhisselatü Vesselam bunu lanetliyor, Allah ee. korusun. Üstü cami, altı kilise. Öyle bir şeyler söylediler. Efendim? <gülüyor> üstü cami, altı kilise. <gülüyor> ne ne demek yani? O, yani Başı kapalı, başı kapalı falan altı da kilise. <gülüyor> Gavurun işi diyor. Üstü cami, <gülüyor> <gülüyor> cami altı kilise. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> peder demek... Peder mu? Peder yani Türk <gülüyor> Türk Türk dilinde, yani baba anlamına geliyor. Hı -hı. Avrupa'da da pedere, papaza diyorlar. Avrupa'da peder, papaz anlamına geliyor. Acaba. Türkiye'de peder... Yani baba anlamına geliyorlar. Bir de Avrupaların için peder diyorlar. Şimdi Araplar ne diyorlar peder'e? Papa. Hristiyanların papaları var hani büyük papa diyorlar ya bunu yani bu. Liderler, i̇şte liderler. Avrupa'da onlara İngilizce peder diyorlar. Father diyorlar. Arapça diyorlar ki ha, Arapça diyor. Bir de brother mesela Türkçe biz neden aldık bu birader şeyini? Avrupalardan Bilmiyorum. aldık. Biz birader diyoruz. Onlar e, brother diyorlar. Küçüktedir biremim hocam. Biremim ha. <gülüyor> <gülüyor> hocam hocam burada bir kardeşimiz yani. diyor ki siz dediğinizde bir kişi ashabtan daha üstün olabilir. Yani nasıl olur? Bazı ashabtan üstün olabilir yani amel konusunda. Mesela bir ashab var ki hani sat ve semi gördükten sonra tamam mı fazla amel yapmamıştır ölmüştür mesela. mesela. Vahşi, ama ha zaten vahşi. Ama, vahşi. He? He. Yani bir kişi mesela bu salih kullardan bazıları tamam mı? vahşiden daha değerli olabilir. o da herhangi bir sahabi yani böyle meşhur olmayan sahabiler var. Yani biliyorsunuz sahabi kimdir? Biz bunu Hareket derslerimizde, kardeşlerimizde, kim bize anlatacak? Anlatmıştık. Allah Resulü görüp, ona iman edip ve o hal üzerine ölen kişi. O iman üzerinde ölen kişi. Bu nedir? Bu sahabidir. İsterse bir görüşte görsün. Ha böyle bir bakışta görsün. Bir daha görmezsin. O nedir? O Sahabidir. Bir de sahabi var ki mesela onu görmüş, onun meclislerine oturmuş, derslerini almış, ondan hadis almış ve onun ahlakıyla ahlaklanmış tamam mı? Ve aynen emir ve yasaklarına yüzde yüz sarılmış Tabii ki bu zamanki insanlar böyle bir gibi mesela. Şimdi bu zamanın salih insanları ne kadar salih insan olsun havaya uçsun yine Ebu Bekir'in seviyesine gelemez. Ama Peygamber Efendimiz bizleri ölmedi mi? Beni görmeden bana iman edici şey yapacaklar. Böyle bir hadis yani var. var diyor ki. Tamam mı? Diyor ki ya Resulullah biz senin kardeşleriniz değil miyiz? Yok diyor. Siz benim ahbabımsınız, Hı. ashabımsınız, dostlarımsınız. Benim kardeşlerim diyor. Tamam mı? Bana iman edip de beni görmeyenler. Onun için işte bu hadise göre alimler bunu şerh ederken diyorlar ki yani bazı bu zamanın bazı salih Müslümanları bazı sahabilerden bazı amellerden daha değerli olurlar. Mesela Müslümanlar arasında bile şimdi mesela bir Müslüman iman etti. Bir kişi iman etti. Diyelim ki iman ettikten sonra bir gün namaz kıldı vefat etti. Tamam mı? Ve başka bir kişi belli bir dönemden sonra Müslüman oldu. Beş sene yaşadı. Allah katında hangisi daha iyidir? Daha çok amen yapan daha iyidir. Amen. Tıpkı parasal yönde. Sen bankada 20 te, 120 bin liran varsa diğeri de 100 bin lirası varsa hangisi daha değerli? Özellikle bu zamanda millet paraya bakıyor şahsa. Şuna buna salaha baraha bakmıyor. Onun için benim babam devam ediyor. Oğlum bir kuruşun varsa değerim bir kuruştur. Yüz var, kuruşun varsa değerin yüz kuruştur. Yani bu insanların yanında demek istiyor. İnsanların yanında, insanların değeri paraya göre ölçülüyor. Yok, paraya göre ölçülüyor. <gülüyor> Şu anda öyle. <gülüyor> ha, öyle ölçüyorlar. Ama Nasıl hocam? alimlerin yanında, salihlerin yanında <gülüyor> çahıslar parayla ölçülmez. İlimle, Amel salahla, var. ahlakla, değerle, amelle ölçülür. Ölçü de budur. Zaten ölçü de budur. Ölçü de budur. Onun için Ali Selam, ashabı arasında oturduğu zaman hiç kimse tanımıyor. Yani dışarıdan yabancı bir adam gelse soruyor. Yani hanginiz Muhammed? Abdullah oğlu Muhammed. Yani o zamanki yani zenginlerin birçoğu aynen fakir gibi mutavazı yaşıyordu. İstemiyor ki kardeşinden kardeşinden daha üstün gözüksün. Zaman, Böyle insanlar var. var. Böyle inceliyor. Bu gibi yani, inceliklere benziyor. bakıyorlar. Can Mevlana. Rümi, Mevlana diyoruz biz orada yanlış. Valla çok yanlış. Yani. Biliyorsunuz Mevlana <gülüyor> Farisidir. <gülüyor> Ve bu <gülüyor> he, yani Hadi Farisi. Bu yani. Biz onun isminden ötürü hocam Mevlana yani e, Sen, benim sireti çok kötü bu adam. Marxın tıpkı Rusların arasına nasıl bu Mart, ondan sonra Lenin, Menin, hı hı. Japonların arasına, Efendim, Çinler arasına, diğer de Rusların arasına biliyorsunuz. Yahudiler her tarafa girdiler, casusların her tarafa soktular. Farisiler de casuslarını her tarafa soktular. Bu tasavvuf nereden geldi? Biz buna bu bunu buna deyileceğiz inşallah. Bunu biz önümüzde gelecek yani. Tesbih meselesi, şu meselesi, bu meselesi, şu tesbih. Tesbih, aslında tesbih bu yani bu ruhi tasavvuf hepsi Budistlerden geldi. Farisilerden, tamam mı? Hündoklarlar şunlardan buradan geldi. Peki Emevilerden nedir Mevlana? Yok, ne, ne Emevisi? Farisi'dir İran, İran. Yani kötü bir insan diyorsunuz. Tabii canım, Mevlana sireti çok kötüdür. Bir Hocam bir kere dönmüş bile şimdi Ama Şeyh edinilen bazı işaret, mesela Şeyh Abdülkadir el-Geylani, Şeyh Abdülkadir el-Geylani gerçekten salih ve alim bir insandır. Onun öğrencisi miydi? Şeyh Abdülkadir el-Geylani, Bağdatlı kendisi. Gerçekten salih ve alim bir insandı. Onun için hem abid, hem zahid, hem alim olduğu için bazı insanlar kendilerini ona mensup ettiler. Tıpkı şiirlerin Cafer-ı <gülüyor> kendilerini mensup ettikleri zaman. Said Nursi gibi yani. yani. Yani Said Nursi mesela. Kendi diyarında mesela kabul edilen işte e, din sahibi olan e, Salih olan olarak dinliyordur şey, evet. yani, şey. bu hazretleri bişleyi aziz yani Şeyh Said gibi mesela Şeyh Said vardı Şeyh Said Sa var mesela Atatürk'e karşı mücadele veren. demek zaman şeyde Kahramanmaraş'ta İskilipli Hatip Hoca mesela Atatürk'e karşı Mahmudiler mücadele veren. Ondan sonra Süleyman Hoca <gülüyor> Süleyman Hoca Atatürk'e karşı Mücadele verip de gizli gizli Kur'an okutan için dikkat ediyorsanız şimdi Süleyman Cemaat'ı Yani biz diyoruz ki Allah Süleyman Hoca'yı rahmet etsin çünkü adam o zaman için gücü nisvetinde Kur'an'ı Kur'anı okutmak için ve ezberletmek için adam hırıl hırıl çalıştı. Yani adam kellesini buraya koydu ve çıktı ne Atatürk'ten ne İnönü'nden korkmadı ve Allah için çalıştı. Bu İskilipli evet. Ateşoğlu Atif Hoca mesela şapka şapkayı giymemek için adam e, kellesini de, kellesine oldu. kellesini feda etti. Yani bu gibi insanlar her ne kadar hataları varsa da mutlaka bunların Yani Mesela <gülüyor> Said Nursi çok hataları var. Özellikle Abdülkadir Geylani'ye medet istirhası yapması ama yani çok da değeri var. Onun için hani geçen gene ben anlatmıştım evet, acizane. Yani insanın değeri sağlık. dereceye vuracak Tamam, İnsanın değerini yüzdeliğe vuracak olursak, dereceye, yüzdelik yani vuracak olursak mesela çok bir şey insan öyle. mesela diyelim ki bir insan yüzde elli salihtir. Bir insan yüzde altmış salihtir. Bir insan yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde yüz. Mesela Ebu Bekir gibi. Çok tamam mı? Ve onun için Sa'd zaman Bediüzzaman, zaman Bediüzzaman. Allah onu rahmet etsin, Amin. tamam mı? Çünkü bu adam, biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaat'ın in inancı Müslümanlara rahmet okuması Rahatsız. mustahaptır. Günahları onu, günahları Allah <gülüyor> Celle Celaluhu onu karşısına alacak ve onu yargılayacak. Ama biz Müslüman olarak bu bildiğimiz için Müslümanlar rahmet okumak Müslümanların ahlakıdır. Mezarların yanından geçiyorsun. Mezarların içinde namaz kılmayanlar da var, namaz kılanlar da var. Zina yapanlar var, zina yapmayanlar da var. Ne diyorsun? Hepsi bu mezarda gömülmüş. Ne diyorsun? aleyküm ya darakaumun mu'min deniliyor. Ve özellikle mümin deniliyor. Çünkü küfür üzerinde ölen orada orada o zaman bu duadan nasibini almaz. İman üzerinde ölen kişi Nah, o zaman bu iman üzerinde ölen zani olabilir, alkollu olabilir, memle olabilir. Tamam mı? Bu öyle. İnsanın değeri ameline göredir. Onun için Said Nursi, Şeyh Said, Atif Hoca mesela, Süleyman Hoca bu gibi salih insanlar ve hatta Osmanlı döneminde olan mesela Mehmet Mehmet Fatih'in döneminde olan Ahşemsettin mesela, Allah rahmet eylesin mesela bu gibi insanlar. Yani şimdi biz biz yani biz safi miyiz? Bizim de çok günahlarımız var, ve hayırlı amelimiz var, salih. Bir de kötü amellerimiz var. Bu kötü amellerimize karşı bizi yargılayacak kimlerdir? Allah Celle Celaluhu yargılayacak. Sen beni yargılayamazsın. Eskiyip yapıyoruz ama. Tamam yani. mı? Şu, şu. Ama biz biliyoruz ki mesela filan adam salihtir, filan adam yüzde şu kadar salihtir. Yüzde. Yani insanlar birbirlerini biliyorlar, <gülüyor> tamam mı? Yani düşün, adam akıllı içki içiyor, arada bir namaz kılıyor, da bir namaz kılmıyor mesela. Bir de hiç alkollü içki içmeyen, yalan atmayan, mamla yapmayan, namazını beş vakit namazını camide kilan. Yani bu adamlar bir midir insanların karşısında? Bir değildir. Öyle değil mi? Yani akıllar yanında bunu getirdiğin zaman diyecek ki bu ikisi bir değildir. Bu zahiren. Ama batinen Allahu Alem. Öyle ya. Münafıklar Aleyhisselam döneminde zahiren, Sarıklı, cübbeli, evet. sakallı, cihatlı, zekatlı, namazlı, niyazlı. Hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Ama bundan birimiz kaza rakada nasipleri olmadı. Çünkü kalpleri karanlıktı. Küfür tamam. üzeri. Tamam mı? Şöyle bir hadis <gülüyor> e, duymuştum da manet var ya, metnlerde değil mi? Sahibler el Hayatül Tevâsül diyor ki, sizler diyor, öbürler diyor ki, Sahibler daha üstün olacağınız yanızda. O zaman ne diyor bunu? Bir daha sene, Sahibler diyor ki, oturduğunuz arkadaşlarlar diyor ki, sizler diyor, ölen sahabilirlerden diyor daha üstün dereceye geleceksiniz diyor cennette. Sahabiler ona Allah Resulü'nün soruyor. istilat ediyor. Onlar şehit değil mi diyor? Allah Resulü onlar şehit de ama diyor sizler onlardan bir Ramazan daha fazla gördünüz diyor. Allah bizi zama yapıştırdı mı? Dediğim gibi acizane. Yani Amerika'ndayım ya bir adam Müslüman oldu bir gün namaz kıldı diğeri beş beş sene namaz kılıyor. Yani sen bunu öyle onu bir yapamaz sanki. Onun için yani Abu Bakr ile en son sahabi olan Ali ve görüp de yani bir sefer görmüş. Hadis öğrenmemiş mesela. Aynı o Arabi gibi. Geliyor. Neşt bölgesinden buradan geliyor. Aleyhisselat ve Semir Resul olduğunu veyahut da Resul olarak kendini belirttiğini çıktığını söylüyorlar. Buradan arıyor. Yayan tam Mekke'ye gidiyor. Şey Medine'ye gidiyor. Ciyaptan, yani bu Neşt e, bölgesi sadece yani, Riyad değil. Harş'tan e, er ta Kasim, Kasim şeylerine dedi. kadar buna Neşt bölgesi deniliyor. Tamam mı? Ve gidiyor. Oldu. Yani bedeli bir kişi. Evet. Gidiyor. Sırf bu kişinin gerçekten Resul müdür değil midir? Ona Buna bazı yapakalı. sorular soracağım diyor. Ve Resulse diyor Hı. ben ona iman edeceğim. Sorduğu sorular cevap veriyor. En son, peki diyor madem ki öyle diyor. Bana neler farz kılındı diyor. Diyor ki işte 5 vakit namaz. Peki bundan başka bir şey var mı? Yok diyor. İlla enta tavu diyor. Ya 5 vakit namazdan sonra sadece tatavvu var. Yani sünnetler önce sonra duha şu gibi. Tamam? Mı? Onlar fazla değildir bu. Peki diyor namazdan sonra nedir diyor? Diyor ki zeka. Yani nisabı bulduğu zaman takillerin hakkını verecek? Peki diyor. Bundan sonra ne diyor? İşte oruç tutmak. senede de bir sefer Ramazan geldiği zaman oruç tutacaksın. bunu. Yani farz olan şeyleri sayıyor. Peki diyor. Bundan başka ne diyor? Bir de haç diyor. Yol bulduğunu bulabildiğin zaman diyor. Baş. Peki başka diyor? Yok. Ondan sonra diyor ki. Vallahi diyor seni Resul olarak gönderin yemin ederim ki diyor bunlardan ne fazlasını ne de eksiğini yaparım diyor. <gülüyor> bir sefer görüyor bu adam. Bak sünnet kılmıyor, şu kılmıyor. Bak yemin ediyor. Seni Resul olarak gönderene yemin ederim ki diyor. Bana söylediğin şeylerden başka bir şey yapmayacağım. <gülüyor> Sadece beş vakit namaz kılacağım. Hiçbir sünnet, hiçbir nafile oruç, hiçbir nafile namaz kılmayacağım diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor biliyor musunuz? Diyor ki <gülüyor> eğer gerçekten doğru yani bu sözünde doğru kalırsa, sözünü tutarsa bu kişi kurtuluşa erdi. Başta bir rivayete <gülüyor> diyor ki: <gülüyor> "Fe arada minkum an yandur ila ahad min ahli'l-cenne fe yon, yandur ila hadin. Sizden biriniz cennet ehlinden birisine bakmak isterse buna baksın." Ve Aleyhisselam bunu müjdeyle cennetle müjdelerdi. Demek ki Allah Celle Celalühu ona belirtmiş. Bu kişi iman üzerinde ölecek. Ve biliyorsunuz Aleyhisselam'ın cennetle müjdeli müjdeli insanlar İman üzerinde öldüklerine dair bizim ensine cemaatin akidesidir. Şeylerin akidesi de onlar küfür üzerinde öldüklerine inanıyorlar. Ama şeyleri de başları da on, ilk onun içinde. Efendim. Hazreti şey olarak kabul ediyorlar ama ilk onun için o, onun içinde. He. O on yani, kişinin içinde. Yani onlar on kişiyi lanetliyorlar ama Ali de bu on kişinin içinde. Gerçekten. Hocam, dokmanından sonra şey. bir şey soracağım. Bu kandil olayını sorduktu ya. Onlar, yesin ufak bir Ağabey şey. Hayır, hocam, hocam yutmadan. Dokman yutmadan. Aferin. Özür dilerim. Mehmet abi dediğin şaka ettim. Vallahi dinlemem. Yok, Vallahi dinlemem. Yutmadan sen yutma. Allah'a bir sorarız, sana sorarız. Allah'a bir sorarız, sana sorarız. Allah'a bir Bak, yeni bir şey başlatılmış. Siz de de paylaşın. Yeni gönderiyor. Yavaştan gidiyor canım. Şihat abi, Diyarbakır'da arkadaşım benim kendime. Eyvallah abi. Kandil abi. kandil için üç tane salavat çekeyim. Dokuz kişiye devam ettirir misin? Toplu salavat çekme başlatılmıştır. Ha. Bana da geldi buraya. O yüzden sen de sevabına ne ol? All istedim. Allah'ın sallallahu aleyhi Muhammed ve alayhi ve yazmıştık ki okuyamıştık. 10 kişiye gönder, şu şekilde... Bu meseleleri belki 100 kere konuşmuşturuz ama... Hoş geliyor. Siz biz... Ben de Daha önce bir hocanın ağzına yalan var. Sağ Çok sert gerçekten. Kenarlarla alabilirim. Arkadaşlar paylaşıyor Allah aşkına. Hocam almakta böyle bir Var da Allah'a vesu. Çünkü çok sert olmuş kestik. Yok abi bunu edip getirdi. Şeyde yaptırmış bir şeyi. Selim Hoca'm geldi şunu göndermiş. Mevlit de, bir ya, şiir değil. Ağzı lazım keki. Süleyman Çelebi o. Ha, yani. Süleyman Çelebi. Bunu Atma. yani Ali Şatlı Sevben bilmedi hiye olarak yapıyor. Yani methiyeci bir şiir. Tabii. Ondan sonra zamanla bu baktın yani o zaman bu tutuldu bu şiir. Meşhur oldu derken Atma. ondan sonra bunu Atma. ibadete döktüler. Fakat hatta artık ibadetlerde de nikahlarda arz-ı mevlid okumayan, okutmayan adama diyorlar ki Sünnetler. bu adam bu adam dinden çıktı sanki. Mevlid okutmayanlara yani sanki dinden çıkmış gibi sayıyorlar. Olan şiir gibi bir şey değil mi? Şiir, şey. şiir ya da bir övgü, başka bir şey. Peygamberimizi övüyor. Öyü. Ama bir şiir ya, yani. başka bir şey değil. Hmm. Sadece Peki şey düğün ya. nasıl yapılır hocam? Mevlüt de olmazsa adam İslam'ı düğün nasıl yapacak ya yani? <gülüyor> biz biz öyle yetiştirilmiyor ki. Oğlum İslam'ı düğün yok ki. İslam'ı düğün nasıl olmaz abi? Yani? Var mı hocam böyle bir düğün <gülüyor> şeyimiz? Var. Şimdi. Çok... Düğün, tarihi kesemin döneminde yapılan düğünler biliyorsunuz düğünde hayvan kesmek yani sünnettir. Özellikle kesebilip de kesmeyen. Yani kesebilirdin kesmi anc jimliklik leyhamı diyorlar Kesme imkanı varsa ve kesmiyor. Tabii. Aha. Çünkü hani hesapta sen bir kişi abi sahabe ona bir gör karşılaşıyor diyor ki bakıyorum kendine çeki düzen vermişsin falan filan diyor ki ya Resulullah diyor ben diyor evlendim diyor. Yani, Nişan yani hatatto diyor ki o zaman diyor bir şey diyor. O zaman diyor yani zifafa gireceğin zaman diyor bir yani en azından bir koyun kes Müslümanları şey yap. Davet ettik. Böyle eğlence var mıydı peki? İşte ona değineceğim inşallah. Bu eğlence kadınlar arasında tamam mı? Selam, yani kadınlar mesela ilahi şiir dedikleri böyle tabii ki bu ilahi şiir aşk yani kadının erkeğe, erkeğin kadına aşk olma <gülüyor> şeyiyle değil. Yani mesela Aleyhisselatü Vesselam medhiyesi gibi hani Ali Medine'ye gittiği zaman Talal-ı Bedru Aleyhine şiiri söylediler. Tamam mı? Bu gibi sözler kadınlar kendi aralarında düf çalmakta bir şey. Yalnız bu düf içinde şey olmayacak. Çengi mi? Çengi Böyle çengir şey yapacak, yani, e, müzik seslerini oluşturacak demirler koymamak şartıyla. Ritim olmuyor. Heh, bunları koyarsa kadınlar bile bunu çalmak haramdır. Bu olmaksızın düf çalmakta kadınlar arasında sesleri dışarıya gitmeyecek şekilde kendi aralarında oynayabilirler, eğlenebilirler, tamam mı? Erkekler ise Erkekler ise oynamak yoktur. Yalnız e, yani savaş oyun, oyun oyunları varmış. Tamam mı? Savaş dansı mı? Evet, savaş dansı <gülüyor> diyorlar buna. Yani mesela eee ve A.S. döneminde bir Ayşe radıyallahu Teala biliyorsunuz 9 yaşında evlen yani Hz. beraber o zaman yani çok küçük bir çocuk yani. Ve camide, mescitte e, camide yatan Müslümanlar vardı. Böyle yerleri yoktu onun çaresizliğine mescitte barındırdı. E, kılıç e, te, hani diyoruz ya, eğitim. Kılıç eğitimini, savaş eğitimini meslekte evet, yapıyorlar, şimdi, gibi, mesela, öğreniyorlar mesela, bir, yani, tedavi yapıyorlar. Şimdi mesela askerlik dayajemen bir var ya, evet. işte silah sıkmak için öğretiyorlar gibi. Evet. İşte burada her saat ve sene bu gibi oyunları ne yapmamış, evet. inkar etmemiş. Evet. Ve onunla nahiş diyor ki görmek istiyor musun diyor, evet diyor ya Rasulullah. kucağına kaldırıyor, tamam mı? Böyle abasıyla örtüyor böyle, ondan sonra onları seyrediyor. Duydun mu diyor? Biraz daha bakacağım. Halbuki o onlara bakmak içindeyiz. Sıf ailesi de Selam'ın kucağından inmesi için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Mı? Yani burada ne yapmıştı Mekayet Nesem hanımına onları bakmış. Ama şimdi kadın erkek karışık oyunları yapmak şimdi bizim doğuda olduğu gibi veyahut da Batı'da olduğu gibi bu değildir. Ama eğer erkekler kendi aralarında maks. eğlence yapıyorlarsa şimdiki Özellikle Yusuf El-Kardavi bu meselelere değiniyor. Buradaki <gülüyor> alimler bunu kabul etmiyorlar. Ama Yusuf El-Kardavi bu konuda diyor ki eğer bu eğlencede bu yapılan oyunlarda fısk, günah, şirk, bidat yoksa diyor yani o gün örfü adetlerine dayalı bazı oyunları yapmakta bir veis yoktur diyor. Tıpkı kadınlar kendi aralarında tamam mı? Mesela biliyorsunuz şimdiyim Avrupa'dan, Müslümanlar arasında bazı oyunlar sızdı. Özellikle kadınlar arasında hani pavyonlarda falan karşılıklı bazı danslar var mesela. Ve biliyorsunuz Osmanlı döneminde bir, bir patişan, Allah-u Alem e, Yıldırım, Yıldırım, Beyazın Yıldırım Beyaz'ın dönemindeydi. Hangisinin arasında şu anda tam hatırlamıyorum. Ha. Okudum ama tam %100 hatırlamıyorum. Avrupa'da ya Almanya'da veya Fransa'da, da, Fransa'da. Fransa'da bir oyun çıkıyor. Yani o, oyun, o oyun tam oyun çıktığı oldu. zaman nasıl? onu duyduğu zaman ona mektup gönderiyor diyor ki bak bu oyunsuzun böyle bir oyun çıkardığınızı duyduk çünkü o oyuna devam ederseniz yarın öbür gün bu ne yapacak bu buraya gelecek çünkü orada olanlar görecekler oynayacaklar buraya geldikleri zaman ey Müslümanlar arasına geldikleri zaman ne yapacaklar bunu burada tatbik edecekler. Diyor ki, bunu ne yapacaksın? Bunu ilgâ edeceksin. Oranın sultan diyor ki, bu mektubu aldığım an diyor, ey padişah hazretleri diyor, ben diyor, bu oyunu kaldırdım. Ya biliyorsunuz öyle oyunlar var ki, maalesef işledi telaşu, tımbır tımbır şeyleri yapanlar böyle, Pazim. acayip acayip, yani danslar, mansarlar falan. O zaman manatlar. müzik dinlemek de değil. Efendim? Müzik dinlemek de caiz değil. Haramdır müzik zaten, kesinlikle. Cihazsın maşallah ya. Müzik de tarbuka, marbuka, davul, mağul bunlar hepsi Haramdır. Müzik dinlemek yok dinlemeyeceksin. İlahiler Allah. de mi abi? Yok, ilahi çalgısız olursa bir sakıncası yok arkadaş ama şimdi Türkiye'de ilahileri bile çargılı yapmışlar yani. bazı yani bazı artistler bazı artistler dönüş yapmışlar bazı artistler dönüş yapmışlar yani mesela İslam'a dönmüşler ne yapıyor bu sefer yani aşmış kişiyi, Türküsü müzgüsü yapıyor mesela işte ilahi çıkarıyor ama gene ortamında var yani. Ve charge müzik feşidir. Sade yani. insan sesi olacak yani. müzik kesinlikle haramdır. Hocam, eee Türkiye'de bir kişinin şeyi var. Bismillahirrahmanirrahim. E, Hazreti e, Sen böyle bir toprak. Havva, Hazreti Adem'e e, bir ceza olarak verildi gibi bir şey söylenmiş. Ceza olarak mı? Yani ele, Ceza gibi hani Hazreti Ademe bir, bir test gibi gönderilmiş şey. Tariz, tarih, ceza. ne demek de de de yani? Bant Bant şey. bir Bant şey. Bant evet. de ceza diyor e hani bir dereceye kadar. Ceza kardeşim biz işlemiş de, onu işte kınama bir, <gülüyor> bir imtihan olarak. Ha cezaar değil belki ceza cezaamik istiyor. <gülüyor> cezaar nedir biliyor musunuz? Hayvan kesen adam yani. Cezar. Kasap. Cezaar yani kasap deniliyor. Ceza, sürç ceza hızar cezar. cezar Türkçesi yani kasap yani hayvan kesen yani, belki o ceza var. diye belki zikretmiştir Peki, Türkçe yani, yazmış kaburga e, <gülüyor> Şey mi Hocam, hikaye değil mi? Yani Hazreti yani Havva'nın, e, Peygamber'in, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden mi yaratıldığından? Evet. Yok, yok. sizden dolayı. Ama doğrudur mu? Nasıl doğrudur doğru evet. <gülüyor> Yani <gülüyor> şey, <gülüyor> mu? Hocam, bu o biraz da belirinden kısaltıyor. Bir yani, ifade şey, var galiba bu ayette. Hocam. Sol böğrün kemik, şu eğri, eğri kemikten var ya, buradan mı yaratıldı? Onun için diyor ki, kadının doğumlu nedir? Düzeler. Eğridir, sen onu düzeltmeye evet. çalışırsan kırılır, tıpkı odun gibi diyor. Hani ha, e, yaş ya, ağaç ya. küçük iken diyor şey yapılır. Ne diyor? Ay, Türkçede böyle bir şey söz yaş iken eğile diyor. <gülüyor> Büyüdükten sonra o ağacı sen eğmek istersen kırılır. Demek istiyor ki yani kadın da o şekilde. Sen yani kadın yani güzel bir uslupla onu bunu mesela şey yapmak yapacaksın. Bunu böyle başını terketireceksin, başa amel ettireceksin. Ersen kim? Aris. Hangi Ersen? Ersen kendi. Hani nerede? Az önce dedi niye İslam onu gösteriyor. Ne? He. Ne? Var olan geliyor. Bu mu ne oldu bu? İsraha davet ettik e, dersiniz vardı gelmediniz. He. Muhammed vardı bak burada. He yani bu düğün esnasında bu. He. Maşallah. Allah oh. Allah. Oh. Erdieler aldı. Cehennem evet. burada Muhammed var. Hani Muhammed? Peki bu Araplar Araplara tercüme etmiyor mu? Ha bu bizim Muhammed. Allah. <gülüyor> ne mu dedi Maşallah. el <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya, tam böyle şey. Toprak sanki böyle riyadın Böyle oturuyor. Ama haddler yine arkadaşlar. kardeşi kınamak içindeyim sizin de öğrenmeniz için söyleyeceğim. Dördüncü. <gülüyor> Ali Svatt selam diyor ki: "Men lem ya'khudh min sharibihi feliisa minna." bi Bıyıklarından almayan kişi bizden değildir. Yani sünnetimizin üzerinde değildir. <gülüyor> Dün kesin. Hahaha. Nasıl geldi? Ben, ben şey de çekeceğim. Ben de çekeceğim. Şunu ya. sorayım da. <Gülüyor> Allah'tan çekinmeyin. Bir, bir, bir dua okunuyor ve bir duanın içerisinde diyor ki, Hazreti Adem'e ceza olsun diye... Haa ceza olsun. mekanımıza geçerken bizler birbirinin arasında işte gidenlerden eyle diye bir dua ediliyor. Doğru değildir yani. Doğru değil değil mi yani, değil, yani? Bu, bu ceza, yani Hazreti Adem'e ceza olsun diye bir şey değil. Neye dayanarak söylüyorlar? Bize göstersinler bakalım. Yani ağacan dayanıyor derslere. <gülüyor> <gülüyor> Hocam <gülüyor> bir de peygamberlerde ya da sahabelerde hazreti de men'in, Doğru, Doğru değil. Hatta Allah'a bile diyor ki Hz. Allah diyorlar. Biz Türkler öyle evet. diyoruz. Öyle <gülüyor> <gülüyor> değil midir? Hz. Evet. Allah, Hz. Ebu Bekir, Umar. Hazreti Hazreti... Türk, <gülüyor> Arapça bir kelimedir. Biz bunu ne yapıyoruz? Tahrif ettik. Tıpkı mesela lütfen diyoruz. Arapça nedir? Lutfan. Lutfan. Tamam mı? Bu ne diyoruz? Hazreti. Arapçası nedir? Hadrat. Bunu Mısırlar yok. oluyor. diyorlar. Yani senin zatın demek istiyor. Ve bunu yani Hani ya la Abu Bekir'e عمرı kılla maktibir ve is ama Allah'a karşı kullanmak doğru deyimdir gerçekten. Sevap var diyor konuda Hazret efendim? Sevap Yok. Biz Hazreti demek Veya de Hocap gibi demez. De, Sübhanu yani, Teala yani, Amirü'l Mü'minin Amir-i Ya Khoda Teala o köççe bir şey olmaz yani hani mesela şimdi Türkçe diyor ki tandır. Tandır demek yani o Türk şeyine göre yani mesela yani ilah anlamına geliyor. Mabud anlamına geliyor. Yani Türkçe mesela Hodei deniliyor. Mesela Hodei demek nedir? Yani Allah ila Rab anlamına geliyor. İngilizce mesela şöyle söylüyor. Fransızca böyle söylüyor. Herkes diliyle ama e, en eftalı ve en doğrusu Allah Celle, Celle ismi geçtiği zaman Allah olarak zikretmektir. İngilizce, Türkçe, Türkçe, Kürtçe söylememek. Allah'ın ismini bizzat Arapçada söylemek. Onun için alimler ittifak etmişler. Namaz esnasında namazda mesela tekbir Arapça olması gerekiyor. Sucutta ve rükuda yapılan dua, tesbihler Arapça olması gerekiyor. Fatiha Arapça olması gerekiyor. Sadece Ebu Hanif Rahim Allah diyor ki Farsça okunabilir diyor. Ama bütün alimler onu hata ettirtmişler. Çünkü burada delillerle ittifak var. Tabi bu burada iştihad yaptı İmam Ebu Hanif Rahim Yani misin? Fatiha Aynen. Türkçeyle onun için biliyorsunuz. Bazı aşırı Türkçüler, bazı aşırı Türkçüler Kur'an'ın Arapçade değil, Türkçe olarak okunmasını aleyküm sanatlar Tamam mı? Uygun görüyorlar. Canım çok aşırı gibi yani. Onun için e, Türk ezanı Türkçe okutturuyorlardı. Yani. Yani bir bir, bir müddet bir tam müddet böyle son. Ve tam namazı hatta bu adam dedi ki namaz bile dedi Türkçe olmalı dedi. Biz dedi Türküz. Biz Arap değiliz. Yani biz Türküz. Biz, Türküz, biz Türkçe namaz kılacağız. Ama burada ittifak var. Yani sen bu namaz, ibadetler ırklara göre değil. Bu Allah'a göre olması gerekiyor. Çünkü Müslümanların yani. ortak noktası Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ı ve Aleyhisselam'ın sünnetidir. Evet. İşte bu onların ortak noktası birbirleriyle seviştiriyor. Diyelim ki bir grup muminler, Müslümanlar bir yerde eziyet gördükleri zaman bütün dünyadaki Müslümanlar üzülüyor. Evet. Örneğin mesela şimdi Suriye'de bu savaştan dolayı dünyanın neresinde bir Müslüman var, varsa herkes üzülüyor ve onlara dua ediyor. Niçin? Ortak nokta nedir? Ortak nokta. Ama ortak nokta bu ortak nokta olmazsa herkes diline göre o zaman herkes onu öldürecek, herkes ona düşman olacak, herkes ona göre kafir, bu buna göre kafir olacak. O zaman Müslümanların ortak noktası Allah Celle Caoğlu bu şey ittifak ettikleri şey var. Namazda, namazın dışında de ki bir şey olmaz. Sen tandırı de oh, o, dey desin, o şu desin, bu desin, bir şey olmaz. Tamam mı? Ama namazda ve şeylerde burada Müslümanların, yani Ali Caoğlu üzerinde ittifak ettikleri şeyler olması yani gerekiyor. Artık Kürt, Arap, Farsça, Lazca bilmem ne kim ne olursa olsun <gülüyor> Allah-u Ekber diyecek. <gülüyor> Tanrı hocam, Tanrı. Diyor mu? Tanrı. Tanrı duruyor, Tanrı duruyor. Tanrı duruyor, Tanrı duruyor. Girmemesi lazım olur. ha hocam. Böyle kesmek lazım ha. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey de değil de. Bizden İş değildir diyor. Konuşma esnasında konuşma esnasında şimdi Tanrı böyle söylüyor. Bunu söylemekte yani bir şey, şey, veis yok. Ama en eftalı Allah şey, Celle'ye böyle söylüyor. Onun için şimdi bazı <gülüyor> ha, yani Amerika'da, Değil. maşallah yani. Müslüman olan Amerikalar veya Fransızlar, bu, şunlar bunlar. Bu mesele çok dikkat ediyorlar. Adam aslı İngiliz olmasına rağmen, Fransız, Alman olmasına rağmen bu gibi laflar geldiği zaman adam diliyle konuşmuyor. O kadar ki yani Arapçasını, Arapçasını söylüyor. Arapçasını söylüyor. Ben Yusuf İslam'ın bir defa Müzik dinledim. Abi. Adam bu mesela bu gibi sözler geldiği zaman kesinlikle İngilizceyi kullanmıyor adam Arapçasını kullanıyor. O kadar ki dikkat ediyor adam. Ama biz asıl Müslümanlar buna fazla dikkat etmiyoruz. Ben sözlümü kesmiştim. Bülentinin... doğru ben Tulentin. Kardeşin bülentinin Çünkü yer yoktu dedim. Yani işte. onu ben herzedeğim dedim. <gülüyor> O zaman şimdi bu de, içine girdi. Bizden değildir ha. Bak içerisinde. bu ipler. not alacaktım. Öyle daha. Daha önce sormuştuk da. O ayetleri de not almadan olmaz. Ayetleri söyleyinler. Şu kırmızı var ya. Daha önce söylemiştim dedim. Ayetleri bu kırmızı de açık de, olması lazım. Unuttum. Bir de sakal ben biliyorsunuz. Yani asıl İslam'da hatta yani Arapların adetten, cahiliye döneminde bile Araplar sakallı. Büyüklü, saçlı, cümbeli, sarıklıydılar. Onların örfü adetleri. Cahiliye döneminde. Ve kafir olmalarına rağmen sakala çok önem... Çünkü sakal erkekliğin şeyidir yani. Simgesidir. Simgesidir. Onun için bir kişi... Aralarında bir kişi sakalsız yani. Hılkaten. Saçı yoktu, sakalı yoktu. Dediler ki... Sakal takmak haram olmasaydı, dünyanın her tarafını gezip, ona sakal getirecektik. Çünkü, tabii takmak, saç takmak, paruka takmak bunlar haramdır. Ya işte sen diyor ki, Onun için işte Fethullah Hoca eleştirildi yani, burada alimler onu eleştirdiler burada. Hani Fethullah Hoca biliyorsunuz fetva verdi, hani bu başörtüsünden dolayı dedi ki, Kızlar iken mesela sınıfa gireceği zaman, girecekleri zaman paruka taksınlar dedi. Ana saç gözükmemesi için. Ee, paruka saç takmak aleyhisselatü vesselam lanet ediyor. Le'anallahel La vasilat ve mustavsilat diyor. Saç takan ve diyor Allah lanet etsin. Nasıl? Yani, onun için bu ister sakal olsun, ister erkek saç takma saç taksın, ister kadın fark Hı -hı etmiyor. Efendim? Yani kıl diye bir insan kıllısaçı tabii ki tabii. Peki şey mesela ameliyat olsun, saçını bir tarafa ektirse. Efendim? Öyle bir şey olmaz herhalde. Yani bak şu anda mesela şuralardan alıyorlar kökleri buraya ekiyorlar. Cık, olmaz. Tedavi, tıbbi tedaviyle burada saç çıkartıyorlar. Ha, yeter yani. yani onun kendi saçı mı? Evet, burada yani da buradan arka tarafa, buraya. enseden mesela değil, ön tarafa. He, yani bu konuda bir şey olmaz bu zira, ıı, saçları ziraat Peki, yapmak evet. ama kendi saçından olacak. Baz burada şimdi Arabistan'da yok o saçları değil de bilmiyorum bir şeyler kullanıyorlar. Böyle Japon ineleri var. Onları kullanıyorlar. Saçları çıkarttırıyorlar. Yalnız ben size bir bir şey vereyim saçlar. Her şeyim yok Ben size saçların saçların saç saçların çıkması için size bir bir şey Hocam da sakal çıktıysa ben olur. Ali Sattwasalam. Ali diyor ki Sürme kullanın. Sürme hem gözler için şifadır, ilaçtır, devadır, hem de saçları bitirir, diyor. Yani, Sürme, dökülen saçları tekrar çıkan. mı süreceğiz? Yok, yok, göze. Bu bir. İkincisi, kına. Kına, saçları sıklaştırır. Ve dökülen saçları, tamam mı? Tabii Allah hmm. dilerse Kınayı tabii ki. Kına'yı mı yapacağız? He, yani, kına... Yani. Falan yok. eller haramdır erkekler ama evet. kadınlara bir şey olmaz. Parmak Parmak parmaklara da haramdır. Sadece saçamayım. Sadece saç ve sakal. Ben ne zaman yapıyorum bir? Haramdır. Başka? Bir daha yapmasın. Astre ile hep yapıyorlar Hocam <gülüyor> üçüncüsü. Ne <gülüyor> zaman yapıyorum? Ee, kına ve sürme. Kına ve ben şahsen tecrübe ettim. Kınayı ben kendimle kına sürüyorum saçlarıma maşallah. Allah. Allah. Allah. Burası yani ben e, Türkiye'deyken burası aynen kardeşimiz gibi böyle saçlarım bakımı. <gülüyor> ya yani. E tamam mı? E şimdi ben, benim saçlarım maşallah bayağı çıktı mı çıkmış yani. Tamam mı? Maşallah. Ama ben sürekli kına ve e, sürme kullanıyorum. Sürmeyi evet. naz kullanıyor kullanıyordumsa yat yatsa da yatacağını hayırlısıyla yata. selam. Devamlı yattığı zaman yani namazdan sonra, yatsıdan sonra yatacağı zaman sürmeyi kullanıyordum. Çünkü sürmeyi yani kullanıp yattığı zaman <gülüyor> o sürme yani çalışıyor. Fikropları, cila gözleri, gözleri cilalaştırıyor, tamam mı? Kadınlara çekiyor. İçine ben böyle. Sümeyyen sürüyorsunuz mu? Kadınlar da değil mi? Gözün da, içine. Yani. İçinde. Gözün da, içine. İçinde mi? İç tarafının evet, şöyle. Sadece alt yani, mı? Yok yok, içine ha böyle mesela böyle bir şey var. Bu ikiliyalık şeyler var ya ikiliyal. Her şey ikiliyal diyorlar ya. Sürme şişeleri var Hocam biz nah. kesin gözümüzü ee, çıkartırız hocam Yok yok <gülüyor> şeyden yapıyorlar nedir <gülüyor> ismi? Rimmel diyorlar hocam onlara hani bayanlar kullanıyorlar hocam O zaman bu Fransızca'sı diyorlar Ama onlar ya şeydir var. ya Kilpikleri <gülüyor> ok, ok yapıyor